Sözün Özü programının yeni döneminde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, yeni dönemin ilk programında e, İslam Düşünce Tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifini konuşacağız. E, bu konuyu kendisiyle müzakere edeceğimiz çok kıymetli misafirlerimiz bulunuyor stüdyomuzda. E, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tahsin Görgün ve İstanbul Medyan Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hoş geldiniz. Safalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, bu dönem sözün özü programını nispeten e, İslam düşünce geleneğinin 12. yüzyıl sonrasında oluşmuş bilimsel e, disiplinler, bu disiplinler içerisinde teşekkül etmiş teoriler. Söz konusu teorilerin kendisi içerisinde neşvünema bulduğu canlılık kazandığı hafzalar ve onları taşıyan teorileri taşıyan kurumsal yapılar üzerine inşa etmeyi planlıyoruz. Bu bakımdan bu dönem yaptığımız program 12. yüzyıldan 20- 21. yüzyıla gelinceye değin İslam düşünce tarihinin nispeten, güncel ve birçok açıdan yeni perspektiflerle yapılmış bir okumasına şahitlik edecek. Bugün de bu okumaya bir başlangıç olması sadedinde İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yaygın dönemlendirmenin, belki de dönemlendirememenin, dönemlendirememe teşebbüslerinin, dönemlendirme yokluğunun biraz sorunlarını konuşacağız. Ve ardından yakın zamanlarda tamamladığımız ve Ekim ayı sonuna doğru neşredilmesini umut ettiğimiz İslam Düşünce Atlası başlıklı eserde birçok hocamızın çok kıymetli katkılarıyla oluşmuş bir dönemlendirme teklifini sizlerle paylaşacağız. Bu bakımdan ben isterseniz sözü bir dönemlendirme fikrinin ne anlama geldiği üzerinden ilerletmek istiyorum. Ee, buradan devam edelim. Bir dönemlendirme fikri ne anlama gelir? Evet. Şimdi ortaya attık. Orta, ortadan mı başlayalım. Yani aslında dönemlendirme fikrinin yani ne anlama geldiğini konuşalım ama e, zannediyorum dönemlendirme meselesini konuşurken e, düşünce atlasından da ödünç aldığımız grafikleri kullanacağız. Yani evet. haritalar ve grafikleri kullanacağız. Ee, dilersen önce düşünce atlasına dair genel bir e, bilgi verelim yani hani bir açıklama olsun bir tanıtıcı konuşma olsun ardından e, çünkü düşünce atlasının yani esas zihin kısmı İslam düşüncesinin dönemlere ayrılması ve bu dönemlerin e, temel hususiyetlerinin belirleyici özelliklerinin ve sonraki dönemler ilişkilerinin ortaya konulması idi. Dolayısıyla önce buradan başlamak daha evet, uygun de, gözüküyor. bana pas çıkartıyor. Yani. Güzel bir pas oldu. İslam Düşünce Atlası'ndan bahsetmek için bir vesile ihtiyaç edelim bu müzakereyi. İslam Düşünce Atlası malumunuz yaklaşık 3 yıl, belki de 3 yılı aşkın bir süredir. İlmetler Derneği'nde Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın nispeten Sağladığı imkanlarla, katkılarla yürüttüğümüz bir e, proje asıl amacı e, İslam düşünce tarihini yeni bir dönemlendirme ekseninde bütüncül bir perspektifle okumak. Bu bütüncül perspektif içerisine e, düşünce tarihini zaman ve mekan değişkenlerini dikkate almak suretiyle, ekol değişkenlerini dikkate almak suretiyle yeniden yazma çabası bulunuyor. Bu bakımdan İslam Düşünce e, Atlası'nı şöyle tarif edebiliriz. E, İslam Düşünce Tarihi ile ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmi birikimi, e, yalın teknikler ve yoğun ilişkiler mantığı içerisinde e, yeniden takdim etme çabasını ifade ediyor İslam e, Düşünce Atlası. Bu bakımda e, İslam Düşünce Atlası bir yandan bize, İslam Düşünce Tarihi'nin farklı dönemleri içerisinde teşekkül etmiş bilimsel disiplinlerin bu dönemler içerisinde geçirdiği hikayeyi tasvir ederken felsefe, kelam, tasavvuf, matematik, bilimler, tıp, ahlak, mantık gibi birçok alanda bunları tasvir ederken diğer yandan oldukça güçlü bir biçimde yazıldığını düşündüğüm dönem yazılarını içeriyor. Klasik dönem biraz sonra konuşacağız. Sonrasında bu dönemler içerisindeki bilimsel disiplinlerin tasviri ertesinde söz konusu bilimsel disiplinler içerisinde o dönemde eser vermiş bilginlerle ilgili maddelerimiz yer alıyor. Yaklaşık zannediyorum 600'ü e aşkın madde var. Ekol kurucu ve o ekolü takip edip geliştirici nazarı disiplinler alanındaki büyük bilginlere yer veriyoruz. Burada önemli olan bir şey bilginlerin yaşadığı coğrafyaya hususi bir dikkat göstermemiz yani İslam düşünce geleneğinin de bilginlerimizin ürettiği metinlerin, eserlerin bir boşlukta varlık kazanmadığını bunun yerine gerçekten çok yoğun bir biçimde işlenip kimlik kazanmış kültürel ve tarihi bir coğrafyada mayalandığını dikkate alarak bunları haritalar eşliğinde vermeye çalıştık. 20 yaşkın e, harita e, kitapta e, çeşitli bilimsel disiplinleri Darül İslam'ın farklı kültürel coğrafi havzalarını e, dikkate alarak tanıtmaya çalışıyor. E, İslam düşünce tarihini ve bu tarih içerisinde üretilen bilimsel birikimi e, taşıyan kurumsal yapılar medrese, vakıf, tekke, rasathane, şifahane gibi e, yapılar da e, eserde kendisine yer buluyor. Kitap gelenekleri... Efendime söyleyeyim bilginler arasındaki hoca talebe etkilenme, etkileme ilişkileri, mimari eserler e, bunlar da e, kitap boyunca e, tanıtılan şeyler. İslam Düşünce Atlası'nın uzatmayayım e, bir e, önemli başka e, bileşeni web sitesi. Çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. Bu üç ciltlik, 1500 sayfaya yakın e, kitabın yanı sıra. Çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. Kitaplar haritası, kişiler haritası, efendim hafzalar haritası ve zaman haritasından teşekkür eden çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. İzleyicilerimiz ve ilgi duyanlar proje tamamlandı. Tabii Ekim ayı sonunda artık kamuya açıldığında bu efendim web sitesini kullanmaya başlayabilirler. Kitaptan istifade etmeye başlayabilirler. Biz bugün burada Atlas'ın omurgasını teşkil eden dönemlendirme teklifini konuşacağız. Atlas içinde tabi birçok bileşen var. Fakat bu bileşenler dönemlendirme ve alan yazılarına nispetle Atlas'ın farklı organlarını teşkil ediyorlar. Onları bir arada tutan bir düşünce tarihine yaptığımız çalışmayı dönüştüren şey bu dönemlendirme teklifi. Söylemekte fayda var. Editörlüğünü ben yaptım çalışmanın, projenin koordinatörlüğünü. Fakat çalışmaya belki 200'ü aşkın e, hoca e, yazılarıyla katkıda bulundu. Başta e, Ömer Türker, İhsan Fazlaoğlu, Tahsin Görgün hocam olmak üzere birçok e, hocamız çeşitli yazılarla katkıda bulundu. Dönemlendirme teklifi için e, burada e, hocalarımızla birlikte olmamızın, bu hocalarımızla birlikte olmamızın bir sebebi şu, İhsan Fazlıoğlu hocam muhasebe dönemi yazısını yazdı. Tahsin Görgün hocam arayışlar dönemini e, yazdı. E, ben klasik dönem bölümünü yazdım ve Ömer Hocam da yenilenme dönemini yazdı. Böylece bir dönemlendirmeden ne anladığımızı, hangi dönemleri kastettiğimizi de ifade etmiş olduk. Bu esnada arkadaki ekrana arkadaşlarımız bizim dönemlendirme teklifimizi içeren grafiği de yansıtabilirler. Buradan isterseniz biraz Atlas'ı şimdilik bir kenara bırakıp dönemlendirme teklifine geçelim. Şunu da söyleyelim. Bu dönem 13-14 program boyunca Atlas'taki ana fikri takiben e, İslam düşünce tarihini okumaya devam edeceğiz. Ama bugün e, en önemsediğimiz bileşenini yeni bir dönemlendirme teklifini konuşacağız. Hocam müsaadenizle bu teklifin e, ne anlama geldiği ile ilgili bir anekdodu paylaşmak istiyorum sizinle. Daha önce belki size anlatmışımdır. Yeniden burada izleyicilerimizle de paylaşmak e, istiyorum. Bu dönemlendirme teklifi bizim ilmetler Derneği'nde yaklaşık bir yıl boyunca sürdürdüğümüz, hocalarımızın da konuşmalarıyla katkıda bulundukları dönemlendirme konuşmalarına çok şey borçlu. Arkasında sadece Atlas değil aynı zamanda böyle bir çabada yatıyor. İslam düşünce tarihi nasıl yeniden dönemlendirebiliriz sorusu. Bu soru anlamlı çünkü İslam düşünce tarihi için bir dönemlendirmeden yoksunuz esasında. Yani kime sorsak İslam düşünce tarihiyle ilgili bir klasik dönemden, Bahsederler. Yani Gazali'ye kadar gelen. Gazali sonrası dönem bir dönem değildir esasında. Yani klasik olmayan bir bölüm gerileme, çöküş vesaire söyleme etrafında inşa edilir. Kimse de kitaplarda Gazali sonrası 14, 15, 16, 17 karanlık yüzyıllar. Bunları konuşacağız. Şimdi bu dönemlendirme bütüncül bir biçimde düşünce tarihinin birçok seksiyonunu dikkate alarak, onu taşıyan birçok unsuru hesaba katarak Ta 21. yüzyıla gelinceye kadar bir süreklilik bize armağan ediyor. Şimdi 29 Mayıs Üniversitesi'nde felsefe bölümünde İslam felsefesine giriş dersine giriyorum. Burada bunu açarak başlayayım. Ben derste bu dönemlendirmeye uygun bir şekilde dersi anlatmaya çalışıyorum. İlk dersimde. Ve ee, bu, bu dönemleri anlatmaya başladım. Klasik dönem nedir? Birazdan konuşacağız. Yenilenme dönemi nedir? Muhasebe dönemi ve arayışlar dönemi nedir? Sorusunu sorarak. Klasik dönemi anlatıyorum. Klasik dönem işte miladi 7. asırla 11. asır arasında 7 ila 8. asırlarını teşekkül ve inşa dönemi olarak değerlendirebileceğimiz. işte 9-11 arasını bir tür tasnif ve tebhib veya te tertip dönemi. Bunu anlattım. Öğrenci dikkatli çok dikkatli dinleyen bir öğrencim var karşıda böyle biraz ilgisiz gözlerle dinledi klasik dönem yani hocam bu dönemi zaten biliyoruz bütün kitaplarda burası anlatılıyor İbn Sina Farabi işte İmam Şafii İmam Azam bunların klasik isimlerin yaşadığı dönem yani diğer dönemlere gel gibi yenilenme dönemi dedim 12 ila 16. yüzyıllar arasındaki evreyi kapsar. Erken Yenilenme ve Geç Yenilenme Evreleri şeklinde iki evreye sahiptir. Arkada da e, takip edilebilir video gold'e. Tabii burada biraz şaşkınlıkla dinlemeye başladı beni öğrenci. Yani hocam biz buraya hani gerileme dönemi diyebiliyorduk. Ya da dekadans, çöküş dönemi, bir şey olmayan dönem, siz yenilenme dönemi diyorsunuz. Buna yenilenme döneminin de gerileme denildiği için yenilenme demediğimizi birazdan konuşacağız. Böyle hayretle dinledi yani bakışları. Bir şeyler var burada ama hani karşı bir iddia ama bir geçerliliği varmış, var mı gibi. Sonra dedim ki 17. ve 18. yüzyıllara da muhasebe dönemi diyoruz. 17. yüzyıl İhsan Hocam'ın formülasyonuyla kadime nispetle muhasebe. 18. yüzyıl cedide yeniye nispetle muhasebe. Burada artık hayret yerini böyle duyulmamış bir hikayeyi, hikayenin ilk defa. Kulaklarına çalındığı bir zihne bıraktı. Şöyle ne diyor hoca acaba? 17-18 düşünce tarihinde Önemli, namı geçmeyen öyle ölü bir, bir yüzyıl var mı acaba? Karanlık bir yüzyıl. Ne diyor bu hoca gibi? 17-18 muhasebe. Sonrasında 19 ve 20. yüzyıl bugünü de içine alacak şekilde arayışlar dönemi olarak tasvir edilebilir dedim. Ve onu biraz anlattım. Artık öğrenci söz almak üzere yerinde duramaz bir biçimde kalktı. Hocam dedi, bir şey söyleyebilir miyim dedi, sorabilir miyim? Tabii dedim buyur. Şimdi dedi benim anlattıklarımızdan anladığıma göre bu arayışlar dönemi e, İslam düşüncesinin bir parçası ve biz de arayışlar dönemindeyiz öyle mi dedi. Ve benim sınıftaki diğer arkadaşların böyle tasdik eden bakışları üzerine kendi kendine şöyle dedi. Bunu niye şimdiye kadar kimse bize söylemedi? <gülüyor> Şunu hissetti öğrenci, yani kendisine 12. yüzyıla kadar getirilip makasla kesilen ve ta 12. yüzyılda bitmiş bir hikayenin ölü bir parçası muamelesi yapılıyor. Antropolojik bir muameli. Evet, arkeolojik bir malzeme ee, ve e, bizim İslam düşüncesiyle irtibatımız işte tarım aletlerinin nasıl çalıştığını e, araştıran bir motor veya makine mühendisinin veya bir ziraat mühendisinin kendi nesnesiyle irtibatı gibi değerlendiriliyor. Fakat bu süreklilikle birlikte öğrencinin zihninde bugün yaptığı şeylerin doğallığı içerisinde kendisine dahil olacağı bütüncül ve sürekli bir düşünce geleneği oluştu. Zannediyorum hayreti de bundandı. Bu öğrenci de benim gördüğüm hayret, dikkat, sevinç, İslam düşünce geleneğine kendi doğal sürekliliği içerisinde yeniden bağlanma, çabası doğrusu bu dönemlendirme teşebbüsünün ne anlama geldiğine dair benim zihnimde de önemli ufuklar açtı. Bu bakımdan burada da paylaşmak istedim. İsterseniz dönemlendirme teklifini konuşacağız. Hepiniz farklı dönemleri yazdınız ama niçin düşünce tarihi için bir dönemlendirmeye ihtiyaç duyarız? Buradan başlayalım. İslam hocam, sizden başlayalım. Teşekkür isterseniz. ederim. Öncelikle bu Sözü Sözü Programın yeni döneminin hayırlı olmasını, Duyur verimli bize. olmasını diliyorum. İkincisi e, İslam Düşünce Atlası çalışmasının yine Türk düşünce tarihine, hayatına önemli bir katkı sağlamasını diliyorum ve İbrahim hocamı başta olmak üzere katkısı olan tüm hocalarımı tebrik ediyorum. Şimdi <gülüyor> bu. E, giriş konuşması bence son derece yerinde oldu. Çünkü üzerinde konuşacağımız nesneyi tanımlamış olduk. Evet. Bu açıdan önemliydi. Peki niye dönemlendirme yaparız? Yani bir insan niye dönemlendirir bir şeyi? Özellikle büyük ölçekli tarihi, tarihi dönemlendiriyoruz. Şimdi bunu anlatabilmek için ben de müsaadenizle bir ufak anekdot anlatayım. Taşköpizade Mutlu projesini anekdot. yaparken, sempozumunu da hazırlarken bir arkadaşımız, Kıdım sen bir arkadaşımız, ee, İhsan Bey dedi, niçin geçmişe bu kadar emek sarf ediyorsunuz? Ben de ona bir cevap verdim ve sonra cevabı kitapların e, takdim yazısını son cümlesi olarak kullandım. Dedim ki, geçmişimizle ilgileniyoruz çünkü Türk milleti olarak gelecekle ilgili hesaplarımız var. Evet. İşte dönemlendirme de tam burada anlam kazanıyor benim kişisel kanaatim. Bir kültür dönemlendirmeyi geçmişe anlamak için yapmaz sadece. Yani geçmişi tasdif etmek, belirli kategorilere bölmek için yapmaz. Geleceğini inşa etmek için yapar. Başka bir ifadeyle geleceğe ilişkin projesi olan bir millet, geçmişinin de ne anlama geldiğini ya da o gelecek için onu istihdam etmek için belirli kategorilere bölme ihtiyacı hisseder. Biraz önce o genç arkadaşın tepkisini ifade ederek kullandığım bir cümle var kendiniz bir sürekliliğin parçası hissettiğinde dirildi, evet. değil mi? Evet. Bu sen öğrencinin önemli. Literatüre baktığımız zaman dönemlendirmeyi bir süreklilik algısı yaratmak için herhangi bir konuda, herhangi bir konuda bir süreklilik kişide öğrencide işte araştırmacıda akademisyende bir süreklilik algısı yaratmak için geçmişin geleceğe eklenmesi biçiminde tanımlarlar. Yani orada esas. Anahtar kelime sürekliliktir. Dolayısıyla niçin bir İslam düşünce atlası hazırlıyoruz ve niçin orada yeni bir dönemlendirme yapıyoruz? Bunun tek bir cevabı var. Çünkü biz geleceğe ilişkin bir düşünce üretme üzere bir azmimiz var. Bir hedefimiz var, bir evet. niyetimiz var. Bence mesele budur. Eğer biz daha düne kadar 12. yüzyıl sonrasını anlamsız, 17-18'i hiç yokmuş gibi düşünüyorsak... bu Onların olmadığından dolayı değil, onlar orada zaten, onlar orada duruyor. Bizim geleceğe ilişkin bir hesabımız yoktu. Yenilmiştik, beka sorunu yaşıyorduk, psikolojik bir sıkıntımız vardı vesaire. Ya da bunların başka nedenleri olabilir. Ama neticede şimdi 21. yüzyılın eşiğinde bir şeyler yapmayı düşündüğümüzü iddia ediyoruz. Böyle bir niyetimiz var, iddiamız var. Dolayısıyla geçmişin bu geleceğe, gelecek öngörüsünü nasıl eklemleyebiliriz, hangi açılardan eklemleyebiliriz diye bir teşebbüs olarak görüyorum. Çünkü dönemlendirme itibaridir biliyorsunuz. Yani başka biri çıkar, belirli ölçütlere göre farklı bir dönemlendirme yapabilir. O da onun projesine uygundur. Evet. Ya da gelecek. Zaten bir gelecek idesi yoksa dönemlendirmenin bu büyük ölçekli tarihsel dönemlendirmenin bir anlamı yoktur. Yani bir örnek vereyim, çok teorik konuştuk. Şimdi Batı, İstanbul'un fethini, sonrasını yeni çağ olarak görmüşse, evet. bir öncekini eski demişse onun geleceğe ilişkin bir projesi olduğu içindir. Ya da aydınlanma dönemi demişse, bir öncekini karanlık olarak görmüşse yine geleceğe ilişkin bir planı vardır, bir projesi vardır, bir öngörüsü vardır demektir. Ben dönemlendirmeyi biraz öyle e, görüyorum. Geleceğe ilişkin bir projeksiyon. Her türden dönemlendirme bu anlamda bir gelecek projeksiyonu. Tabi mesela İbn-i Nedim'in fiilisini evet. zaman Müslüman kendi dönemindeki ilim adamları muhtethun diyorsa evet. bir öncekine çağdaşlar diyorsa bir öncekini mütekaddimin ya da antik eski olarak adlandırıyorsa onun da bir hedefi var, bir amacı var. Y evet, Tabii. Evet. Yani dolayısıyla ben dönemlendirmeyi böyle anlıyorum. Ve e, yeni bir dönemlendirme aslında kişinin Kendisine başka kültürler tarafından biçilmiş yere bir isyan olarak da görüyorum. Yani evet. bir kültür kalkıp ya da o kültürün bir aydını, bir entelektüeli kalkıp yeni bir dönemlendirme teklif ediyorsa mesela bir Fransız diyelim yeni bir tarih dönemlendirmesi teklif ediyorsa bu Anglo-Saxon takstife ve dönemlendirme bir isyandır. Fransızlar olarak bizim burada bir hesabımız var, bir planımız var. Biz bunu kabul etmiyoruz demektir. Dolayısıyla 21. yüzyılda düşünce atlası, İslam düşünce atlası böyle bir isyanın, böyle bir itirazın, böyle başka kültürlerin bizde biçtiği yerin ve rolün, başka kültürlerin yazdığı hikayede bize biçilen rolün reddi ve yeni bir hikaye yazma arayışının ifadesi olarak görüyorum kişisel olarak. Eyvallah Hocam bilmiyorum nasıl hocam. olaya bakar. Evet. Evet. Hem dönemlendirmeye duyulan evet. ihtiyaç, hem de belki sizden ilaveten şunu da dinleyebiliriz. Çok hani Mevcut, mevcudu eleştiri üzerine belki kurmayabiliriz ama insanların aklına şu da gelebilir. Yani e, İslam düşünce tarihiyle ilgili bir dönemlendirme teşebbüsünün aslında yokluğundan bahsettik. Bir madumu biz yeniden e, inşa etmeye çalışıyoruz veya efendim, keşfetmeye çalışıyoruz bir mevcudu e, ihmal edilmiş. Nasıl olup da yani hem Türkçe'de hem Arapça'da, Urduca'da ya da Farsça'da İslam düşüncesi gerçekten böyle bir dönemsizliğe ve süreksizliğe mahkum edildi. Birkaç cümle belki bunun sebepleri üzerine de söyleyebilirsiniz. Evet. Ben de doğrusu bu Sözünüzü programına başarılar diliyorum. Gerçekten hayırlı ve güzel bir çalışma her avikarda. Bunun her avikarda Türkiye'deki e, ilmi, fikri, faaliyetlere e, önemli bir katkısı olduğunda e, görüyorum. O noktada bir şüphe yok ve bundan sonra da bu devam edecek. Şimdi e, dönemlendirme e, söz konusu olduğunda, e, tabii e, İhsan Bey'in e, söylediklerine ilave olarak e, doğrusu devam etmek isterim. Çünkü e, e, İhsan Bey'in gayet güzel ifade ettiği hususları tekrar ederek, e, buradaki kıymetli vakti de, ee, bu çerçevede e, boşa harcamak olmak da istemem. Hocam. Şimdi Buradaki e, e, önemli nokta şu e, 20. yüzyılın başına e, geldiğimizde e, bir e, yer kürenin üzerine şöyle bir bakarsanız yer kürenin üzerinde e, işte 6-7 tane renk görürsünüz. Bir harita e, yani bu yer küredeki haritaya bakarsanız 6-7 tane renk bu 6-7 tane renk şunu ifade eder işte bir yerde Rusların yönetimi altında bulunan bölgeler başka birisi İngilizlerin, başkaları Fransızların, Hollandalıların, İspanyolların o kadar ve Müslümanların bağımsız olarak yaşadığı yerlere bakarsanız işte 100 yılın başında işte Osmanlı Devleti belli ölçüde ama artık 1920'li yıllara geçtiğimiz Osmanlı Devleti'nin topraklarının da kaharekseriyeti artık sömürge olmuştur. Yani kendi topraklarını işte kafir istilasından kurtarmış, istiklal harbini vermiş bir Türkler var, Türkiye var. Ve onun dışında işte belki epeyce dağlık vesaire olduğu için batıların giremediği bir Afganistan. İşte biraz da yani nispeten az müdahale edilmiş bir İran. Şimdi onun dışında baktığınız vakit Müslümanların yaşadığı bütün bölgeler siyasi olarak Batılıların doğrudan oradan kontrolü altında çıkar edilmiş. çıkar edilmiş vaziyette. Ve modern dünyanın şöyle bir özelliği var, modern nitenin şöyle bir özelliği var. Modernite siyaset merkezde olduğu için siyasi gücü elinde bulunduranların her şeyi yapabilecekleri, ya yani toplumları dönüştürebileceğine dair de kesin bir kanaat de var. Artık madem siyasi güç Batılıların eline geçti, Artık oralarda yaşayan yerli kültürlerin herhangi bir geleceği yok. Yani bunun aslında biraz daha geriye baktığınız vakit, yani orada bulunan kültürlerin artık medeniyetlerin bir geleceğinin olamayacağı konusunda kesin bir kanaatleri var. Ve bu çerçevede de batılların özellikle istila ettiği yerlere bakarsanız, işte diyelim Endülüs'e baktığınız vakit Endülüs'te artık Müslümanların yaşadığı'nın neredeyse alameti bile bırakılmadı. Amerika'ya gittiğiniz vakit Amerika'daki kültürleri tamamen tahrip edip yok ettiler. Başka yerlerde de siyasi hakimiyeti ele geçirdikleri yerlerdeki bütün kültürleri, dinleri yok ettiler. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit o zaman İslam medeniyetinin de aslında bu görüntü içerisinde varlığını devam ettiremeyeceği gayet açık olarak gözüküyordu. Öyle olduğu için mesela yazılan kitapların başlığı işte mesela Legacy of Islam gibi yani İslam'ın terekesi diye tercüme edebileceğimiz şekilde böyle mesela evet. o dönemde yazılan o legasi ile başlayan kitapların yazıldığı veya hangi medeniyetleri, medeniyetler hakkında bu kitapların yazıldığına bakarsanız işte Roma, Grek, eski Mesopotam. Yahudi, Yahudi medeniyeti falan gibi. Şimdi bunlar üzerinde ve İslam medeniyetini de aynı kategoriye artık fosilleşmiş, yok olmuş. Öyle olduğu için de işte Roma kültürü medeniyeti, Grek kültürü medeniyetinin mevcut medeniyete göre konumu neyse İslam medeniyetinin konumu da o artık bitmiş bir hadiseden bahsediyoruz gibi bir görüntü var. Ve bu çerçevede bakıldığı vakit bir adım daha geriye gittiğinizde işte Hegel'in altını çizdiği bir husus var. Hegel diyor ki artık hayatiyetini yitirmiş olan herhangi bir toplum Toplumun geçmişte de yeri olmaz. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit artık canlılığını yitirmiş bir e, toplum olarak, İslam toplumu ve medeniyeti e, artık kendi yani geçmişteki varlığının da e, anlamsızlaştığı bir e, durum ve bu çerçevede de bütün bir e, zamana, e, geçmişe ve geleceğe e, hükmeden e, hakim medeniyet artık e, Müslümanlara, arzu ettiği istediği kadar ve istediği şekilde bir yer verme konumunda. Ve o çerçevede baktığınızda ki o artık e, şu anda yaygın olarak bildiğimiz e, İslam medeniyetiyle alakalı e, söylem e, artık bizim, sadece bizim değil, e, İslam dünyasının dört bir tarafına ve aynı şekilde bizim ders kitaplarımıza da kadar girdi, sirayet etti. Ve bu çerçevede de e, bir taraftan bakıldığında, e, Müslümanlar dini olan ama medeniyeti olmayan bir insan grubu olarak kaldı. E diğer taraftan da işte medeniyet vesaire söz konusu olduğunda bütün insanlığın birikimini tevarüz etmiş olan dolayısıyla insanlığı temsil eden işte bir modern medeniyet. Böyle bir görüntü. Ve dolayısıyla bütün bir geçmişte mevcudun geçmişi olarak yani modern medeniyetin geçmişi olarak kurgulandı. Ve bu çerçevede artık Müslümanların e, varlığı hem mevcut varlığı hem geçmişteki varlığı ancak e, Batının teşekkülü süreci içerisinde edindiği veya edinmesi e, uygun görülen e, konum kadar e, söz konusu oldu. Batı tarihinindeki büyük gelişimin arizi bir parçası. Aynen yani o kadar. Efendim. Yani evet. şey de bakıldığında ne var ne yoksa sadece işte batıyla irtibat kurduğu ve ona destek olduğu kadar belki, var ve anlamlı. Belki iki kategori içinde. Ya Yunan'ın devamı ya batının yani. geçmişi. Evet. Güzel. Aynen. O, aynen. Kadar. o kadar. Bunun evet. ilginç örneklerinden birisi mesela İbn Khaldun'la ilgili yazılmış bir makale vardır. Last, last Greek, First Modern. Hmm. O kadar. Hmm. Yani İbn Khaldun'dan bahsederken son Yunanlı ilk modern düşünür. <gülüyor> Kendinde <gülüyor> ha. ne olduğu hakkında? Ha, hiçbir şey yok. Yani onun e, Müslüman olduğu, İslam medeniyeti içerisinde e, varlığını e, kazandığı, devam ettiği vesaire Bunların hiçbirisinin anlamı da yok, yeri de yok. Son Yunanlı ilk modern düşünür. Şimdi bunu e, dikkate aldığınız de aslında e, e, İslam medeniyeti ile alakalı yapılan zaten bütün çalışmalarda, İslam düşüncesi ile alakalı yapılan çalışmalarda biraz önce İhsan Bey'in altını çizdiği e, gibi bir şey gibi arkeolojik kazı konumunda yani e, ve şeylerde yapılan çalışmalar mesela şöyle söyleyeyim e, yazılmış olan İslam felsefesi tarihlerini bugüne kadar neredeyse istisnasız okuyan herhangi bir insanın e, edindiği kanaat şu vay be insanlar neler düşünmüş zamanında yani neler düşünmüş derken ne kadar garip şeyler düşünmüş ve ne kadar bugün için anlamsız ve lüzumsuz boş şeylerle meşgul olmuşlar Zamanı artık bizi ilgilendirmeyen ne kadar düşünce varsa o İslam felsefesi ile alakalı yazılı eserlerde görebilirsiniz. Şimdi burada tabii e, birden yani birden derken bugün e, İslam düşüncesinin e, yeniden dönemlendirilmesi veya dönemlendirilmesiyle alakalı bir teşebbüs e, birdenbire bütün perspektifi değiştiriyor. Yani e, o öğrencinin hissettiği şey bir anlamda e, yok olmuş bitmiş. Bir şeyden değil canlılığı devam eden bir oluş halindeki bir oluşumun mevcut olan bir şeyin kendi geçmişini düşünerek kendi varlığının bir anlamda o macerasını, varmış macerasını keşfetme gayreti ama bu keşfetme dediğimiz şey sadece bir orada olan bir şeyin tespiti anlamında değil. Bu artık canlı bir faaliyet olarak, keşif bir inkişafın yolu olarak tahakkuk ediyor zaten. Yani insan Bey'in bahsettiği o gelecekle alakalı olarak bir projesi olan, düşüncesi olan, bir gelecekte kendisine tereddüp eden bir vazife olduğu ve bütün insanlığa karşı bu vazifeyi ifa etmek için gayret sarf eden bir yönelişin, onun farkında olan bir yönelişin, acaba benim bugüne kadarki varlığımı taşıyan, varoluşumun zemini, o geçmişte yaptığım şeyler neler ve ben bunu nasıl yapmışım ve yaptığım şeyleri de nasıl dile getirmişim, ifade etmişim diye sorup kendi hafızasını yeniden kazanma gayreti. Şimdi bu gayreti dikkate aldığımızda o zaman aslında bu dönemlendirme ile alakalı teşebbüs bir varlık iddiasıdır her şeyden önce. Şimdi bu varlık iddiası açısından baktığımızda bu varlık iddiasının e, tabii önemli olan bir noktası şu, e, İsan Bey'in bahsettiği şeyle de bağlantılı e, olarak şunu söyleyebiliriz. E, özellikle yaygın olarak kullanılan dönemlendirmeye bakarsanız, özellikle batı e, merkezli olarak yapılanın, e, sürekli bir e, geçmiş icadı üzerinden e, yürüdüğünü fark edebilirsiniz. Mesela işte Rönesans diye bir dönem icat edildi 18. yüzyılda. Aslında Rönesans diye bir şeyin gerçekten olup olmadığı hakikaten her zaman tartışmaya açık. Şimdi aydınlanma denildiğinde o dönemde o tabirler kullanılıyor ama işte tartışmalar var aydınlanma nedir ne değildir diye. Ama aydınlanmanın ne olduğuyla alakalı olarak o dönemde yazılmış olan şeylere bakın ve o dönemdeki yazarların düşünürlerin yazdıklarına bakın ortak bir noktaya getiremezsiniz. Ortak bir noktası yok. Öyle olduğu için gerçekten de öyle bir dönem olup olmadığı konusunda yakından ciddi olarak baktığınızda net bir kanaate sahip olamazsınız. Hele hele ilk çağ, orta çağ gibi dönemlendirmelere, işte yeni çağ gibi dönemlendirmelere bakarsanız orada inanılmaz bir fiktif bir taraf var, bir kurgu var. Şimdi o kurgunun içerisinde merkezine baktığınızda da Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğunu merkeze alıp Roma İmparatorluğunun Öncesini antik çağ yani eski çağ, Roma İmparatorluğu'nun yıkıldıktan sonraki dönemi de yeni çağ olarak kabul eden ve Roma İmparatorluğu'nun var olduğu, mevcut olduğu dönemi işte bu ikisinin arasındaki orta dönem, orta çağ olarak gören bir tavır. Şimdi ve bu tavra baktığınız vakit aslında öyle geçmişi de yok. öyle Bu tavır aslında 19. yüzyılın başında, 18. yüzyılın son çeyreğinde ortaya konulmaya, gösterilmeye çalışılıyor. İlginç olan noktadan birisi yine şu, yani sonrasında 19. yüzyılın başından itibaren yavaş yavaş bu yerleşiyor. Niye yerleşiyor? <gülüyor> Çünkü artık batılılar kendilerinin dünyanın hegemonyasını ele geçireceklerini ve artık insanlığın geleceğini kendilerinin temsil ettiği konusunda kesin kanaatleri var. Ve bu çerçevede de kendi düşündükleri geleceğin geçmişini inşa ediyorlar. İnşallah. Ve bu inşa etme yani kurgu fiktif bir şey gerçek değil, hakiki değil. Yani. Hakiki olmadığı için de o hakiki olmayan, hakikati olmayan bir kurgunun e, batıllara sağladığı imkan insanlığı felakete sürüklüyor. Şimdi burada işte yapılması söz konusu olduğunda, burada söz konusu olan dönemlendirme böyle fiktif bir şey değil. Gerçekten var olan, gerçekten yaşanmış ama bir dönemde üzeri örtülmüş ve o üzerini örtmeyi yani o tam Arapçada kullanılan kelimeyi düşünürseniz, işte bir şeyi bir yere koyup da üzerine örtmeye küfür deniyor ya. Yani. Şimdi o üzeri örtülmüş olan şeyin üzerindeki o örtüyü kaldırıp onun bir şey bir tür keşful mahcub gibi yani. Üzeri örtülmüş olanın keşfedilmesi ama bu keşf öyle bir şey ki keşfedildikçe sizin keşfettiğiniz şey size bir yeni adım atmak için yeni bir imkan sağlayan bir basamak haline geliyor. Evet, Ve bu öyle. siz o keşifle birlikte bir basamak Oluşturuyorsunuz kendi önünüze, geleceğinize. Ama o geleceğe oluşturduğunuz basamak aslında geçmişin keşfiyle birlikte kendiliğinden oluşuyor. Evet. Kendiliğinden teşekkür ediyor. Bu çerçevede baktığımız ki aslında bu yapılan dönemlendirme tabii çok önemli. Önemiyle alakalı bir noktayı daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Bir defa bu dönemlendirmede gerçekten de tam da yaşandığı haliyle Müslümanların kendisini esas alıyor. Evet. Yani herhangi bir şekilde e, İslam medeniyetini, yani e, şeyle, işte Greklere nispeten değil, e, Batılılara nispeten değil, Hristiyanlığa nispeten değil, Çinlilere, Hintlilere nispeten değil, doğrudan doğruya kendi kendisini, kendi kendisiyle, yani bizatihi... Kendi iç etrafında. Evet, kendi iç dinamikleri, bizatihi kaim olan, öyle diyelim, bir medeniyetin, o nasıl, o kıvamı nerede bulup da, o kıyamı nasıl gerçekleştiği, gerçekleştirdiğinin de bir anlamda hikayesi. Ve bu e, aynı zamanda işte, işte baktığımızda o süreklilik de e, bu yönden oldukça önemli. Şimdi bu tabii e, şunun da altını çizmek lazım. E, bir defa bunun teferruatını belki konuşuruz. Bu e, Atlas burada ve bu dönemlendirme burada kalmaması gerekiyor. Bu ana iskelet oluşturduktan sonra artık işte bunun yanında Müslümanlar böyle bir düşünce ve medeniyet oluştururken acaba bu medeniyet Müslüman olmayan insanlar için ne ifade ediyordu? Bunun da cevabını bunun ekleri olarak yani nasıl yan bütün faaliyetler bir olarak şahitlik Tabii. yapacak bir biçimde evet, bunun tümel evrensel bir dille ve ifade burada bu şu yönden çok çok önemli. Yani bugün baktığımız ki hakikaten de dünyanın dört bir tarafında insanlığın hak karşı karşıya kaldığı çok büyük sorunlar var ve bu sorunlar içerisinde işte Alman filozofu Heidegger'in en fazla altını çizdiği bir husus var, bir kaygı var. Yani kaygı hali yani öyle diyor zaten felsefe bitti artık düşünmek lazım. Helele kara kara düşünmek lazım. O kara kara düşünme, o kaygı dediğimiz şey de aslında şimdiye kadar takip edilen usulün ve yöntemin, sahip olunan ve kullanılan şeylerin ve imkanların mevcut sorunları çözmeye yetmemesi haliyle alakalı. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit aslında modern medeniyetin insanlığa sağladığı imkanlar ve takip ettiği yöntemler, usuller gayet tabii insanlığa çok çeşitli şeyler kazandırdı ama öyle problemler de ortaya çıkardı ki bu problemleri artık çözemiyor. Yani o Haydiger'in artık düşünmek lazım. Bu şeyleri yani şimdiye kadar ki o yaptığımız şeyleri bir kenara bırakıp Artık düşünmek lazım dediği durumda bir de işte e, Müslümanların aslında e, 14 asır öncesinde olduğu gibi yine ve yeniden insanlığın e, bu çerçevede çaresiz olmadığını ve İslam medeniyetinin birikiminin hatırlandığında şu anda tıkanılmış olan birçok meselenin aslında belki bazı çok önemli e, fakat yani yapılabilir, e, önemli fakat farkında olunmayan, e, hamlelerle e, aşılabileceğini de gösterme imkanını evet. içinde taşıyor. Evet. Yani bu yönden tabii çok e, önemli bir e, şey olduğunu e, e, ifade etmek evet. lazım. Ee, aslında yani asıl şeyler söylendi. Ben bir, ufak bir şey ekleyeyim. Fahrettin Razi Metali Bülali'ye girerken şöyle bir e, kurgu oluşturuyor. İnsanın bir geçmişi bir şimdisi bir de geleceği vardır. İnsan tabi şimdi geçmiş gelecek deyince daha tarihsel bir dönemlendirmeden bahsettiğini düşünüyor. Yani hani geçmiş deyince insanın e, önceki hayatı evet. veya toplumun önceki e, serüveni, şimdi deyince içinde yaşadığımız dönem, gelecek deyince ilerleyen dönem yok. Bunu kastetmiyor. E, i̇nsanın diyor geçmişim e, bu dünyanın yaratılışını öncelleyen metafizik ilkelerdir. Şimdisi içinde yaşadığı dünyadır. Geleceği de diyor ahirettir. Şimdi bu bana hep enteresan gelir yani bu üçlü şey yap. Yani bu zamanın... Nereden, nerede, nereye? Nereye yani zamanın şeylerini kullanarak, Sorularına, kiplerini cevap, kullanarak evet. bütün bir varlığı taksim etmesi bana enteresan gelir ve şunu çıkardım ben oradan. Şimdi aslında bizim tarih dediğimiz şey insanın mevcudunun bir parçası. Yani şimdisinin bir parçası. Ve şimdinin parçası olmadığı sürece de gerçekte anlamlı bir şekilde tarihten bahsedemiyoruz. Yani en uzak unsurları bile, yani kendimizi en uzak sayabileceğimiz durumları, nesneleri, vakaları bile yani en azından bir yere süs olarak koyabildiğimiz sürece değerli adledebiliyoruz. Dolayısıyla dönemlendirme teşebbüsü, geçmişi şimdi yapma teşebbüsüdür bir bakıma. Yani Harika. söylenenlere evet. ilave eden şimdi yapma teşebbüsüdür. Bu işin yani e, uzatılabilir hani bu şey de yani bu evet, açılabilir evet, ayrıntı olarak evet, da ben evet. çok fazla uzatmak istemiyorum. bir şey söyleyeceğim daha böyle evet. tarihsel araştırmalarımız bakımından İslam düşünce geleneğinde e, bugün çok elverişli bir şekilde kullanabileceğimiz dönemlendirmelerin e, daha ziyade sonraki müellifler tarafından yani İbn Haldun gibi veya Gazali'den hemen sonra yaşayan müellifler tarafından yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani şimdi İbn Haldun oturdu e, mütekaddibin ve müteahhirin diye bir dönemlendirme yaptı. İbn Haldun'la birlikte bunu sadece İbn Haldun değil Mavera Önnehir'de Horasan'da yetişen ulema da bu dönemlendirmeyi ondan tamamen bağımsız bir şekilde yaptılar. Yani öncekiler ve sonrakiler diye dönemlendirme yaptılar. Şimdi bu öncekiler ve sonrakilerin e, çok çeşitli coğrafyalarda ve zaman dilimlerinde versiyonları var. Yani bunun kudema ve muhtesun versiyonu var. Yani eskiler ve yeniler versiyonu var. Ondan sonra yine öncekiler, sonrakilerin nesilden nesile değişen kullanımları var. Şimdi bunlar kimileri dönemlendirme gerekçelerini açıklıyorlar. Yani oturuyor İbni Aldun e, niye biz Gazali öncesine mütekaddimun diyelim, niye sonrasına müteakirun diyelim bunu tartışıyor. razi'nin bazı tartışmalarında bunu buluyoruz. Yani bu tartışmalar buluyoruz. E, fakat sonraki dönemlerde yani 13. yüzyıldan sonraki dönemlerde yeni bir tavır çıktığını anlıyoruz. Yeni e, düşünce adamlarının, yeni kurucu düşünürlerin oluşturduğunda da görüyoruz. Yani yeni otoriteler oluşmuş gerçekten. Yani... E, Yeni kitaplar yazılmış. yani işte Hikmetül Han yazılmış, Hikmetül Hikme yazılmış, Muhakemat yazılmış. Yani yeni yeni kitaplar var. Artık insanlar Bakırlani'yi okumuyorlar. Şerr-ı Muvakıf, Şerr-ı okuyorlar. Hı hı. Yani kimse gidip eşarın herhangi bir kitabını okumuyor. O nedenle kütüphanelerimizde bir iktidar nüsası çıkıyor. Evet. Ama diyelim ki Kutbü Tırrazi'nin Risale-i Külliyatı'nın yüz derece nüsası var. Yani yeni yazarlar ortaya çıkmış. Müslümanlar, yani sonraki müellifler... Ee, Yazarları yazmakta çok mahirler bizim İslam düşüncesinde. Yani biyografi yazmakta çok mahirler. Bilimin ya da bilimsel düşüncenin nesilden nesile intikalini takip etmekte çok mahirler. Fakat bizim bugünkü kullandığımız dönemlendirmeleri yapmakta çok mahir durmuyorlar. Yani buna dair çok teşebbüsleri yok. Yani mahir durmak biraz şeyse buna dair çok teşebbüsleri yok. Muhtemelen bunları biliyorlar. Yani muhtemelen kendi işlerinde önceki ve sonrakilerle, razı öncesi ve sonrası gibi genel kategorilerle bunu anlatabildikleri için buna dair çok teşebbüsleri yok. Böylesi dönemlendirme teşebbüslerini yapacakları dönem 19. yüzyıl aslında. Yani çünkü Çinli İsmail Hakkı mesela evet, İslam felsefesi tarihine bak, dair ilk dönemlendirme Evet. Dönemlendirme yapacak biri, şahıslar 19. yüzyılda yaşayacaklar. Fakat şimdi dönemlendirme kelimesi Türkçede çok enteresan bir kelime. Bir şeyde dönüldüğünü ifade ediyor. Yani dönmekten geliyor ya. Çok enteresan evet, bir ifade yani. Evet, evet. Bir şeyden dönüldüğünü. Bu 19. yüzyılda dönme o kadar keskin ki adam geriye dönüp dönen öndere yapmakta zorlanıyor. Yani şimdi Razi'deki dönüş çok keskin değil. Gazali'deki dönüş çok keskin değil. Ya İYİCİ'deki gerçekten ciddi bir süreklilik takibi var orada. Yani yöntemlerde hassasiyet oluşuyor. Kavramlarda dakiklik oluşuyor. Görüşlerde değiş Ama yani biz... Razi'nin kullandığı kavramı gerçekten birinci e, yüzyıla kadar götürebiliyoruz. Yani iyicinin bir kavramını birinci yüzyıla kadar götürebiliyoruz. 19. yüzyıda öyle keskin bir dönüş oldu ki çok nadir insanlar dışında birileri geriye dönüp de şu kullandığımız kavramlar buraya nasıl gelir bunu yapmakta zorlandı. Bunu yapanlar oldu tabii. Mesela çok enteresan sözlükler var bizde biliyorsunuz. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında yazılan bir tanesi Rıza Tevfi'ndir. Bir tanesi Çankın'ın sözlüğüdür. Bunlar sözlük yazarken aynı zamanda geçmişteki birikimle irtibatını kurmaya çalışıyorlar. Lakin bir bunların teşebbüsleri çok sınırlı kalmış ve güçlü bir dönemlendirme şeyi, e, yani şeyinin ilmi kamuoyunun yönelişi artık eskiden yani klasik İslam düşüncesinden başka bir yere yönlenmiş. Hocalarımız i̇şte söylediği neden dolayı gelecekle alakalı o belirsizlik. Yani muhtemelen o dönemlendirmeyle ilgili cesur bir teşebbüsü de engelliyorsunuz. Evet, Şimdi müsaadeniz bak dönemlendirme yani. için ben sana bir ilmi tanım okuyayım. Yani evet. Ben yine her zamanki gibi çalışarak, çalışarak yani. geldim. Evet. <gülüyor> Bu söylediklerini çok güzel özetliyor çünkü. Nedir? Niçin insan bir dönem, dönemlendirme ihtiyacı diyor? Anlamak ve idrak etmek için. Buraya dikkat. Bir yerde anlama ve idrak varsa dönemlendirmeye evet. gerek yoktur. Anlamak ve idrak etmek için bir bütünü. <gülüyor> sürekliliği belirli tanımlanmış ölçütlere göre bir ölçüt olacak. Nitel ve nicel parçalara bölümlemek, sınıflamak ve ad vermek. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Şimdi siz ne zaman bir anlamsızlığa, bir idraksizliğe ne oluyor, ne bitiyor bir soru durumuna düşmüşseniz bir dönemlendirme yaparsınız. Eğer içinde yaşadığınız bütün bir idrak sorunu yaratmıyorsa, bir anlama sorunu yaratmıyorsa buna ihtiyaç yok ki. Niçin 16. yüzyıldaki insan bir dönemleme yapsın? Büyük ölçekli dönemleme yapsın. İkincisi bir ölçüt ve ad verme. Bu ad verme meselesi çok derece önemlidir. Niçin ad verir insan? Bunu unutmayalım. Ad koyan yönetir. Ad koyan gücü elinde tutar. Şimdi 19. yüzyılda o kopuşun şiddeti o kadar şey ki... E Şiddetli ki diyelim insanlar geriye dönüp o bütün anlayabilmek için bir uğraşı vermek zorundaydılar ve bence bugüne kadar onların da yaptığını küçümsemeyelim bugüne kadar çok ciddi bir uğraşı verdiler ki biz onların e, halefleri olarak böyle bir teşebbüse kalkabiliyoruz yani Erzun İbrahim Hakkı, işte İzmir nedir filozof İzzet yani. işte Çankılar filan olmasa bizim bugün bu ha. Özgüveni kazanmamız da mümkün olmaz diye düşünüyorum. Şimdi yalnız burada bir şeyi vurgulayarak müsaadenizle devam edeyim. Her iddia sahibi kültür kendini bir şekilde tanımlar ve o tanıma göre de hem mevcudu, o mevcudun geçmişini belirler. Biz burada Batı eleştirmekten artık çıkmamız lazım. Diyelim ki Hegel'in eleştirileri ya da Hegel'in tanımlamaları... Kendi Prusya zihniyeti içerisinde Tahsin Hocam'ın yanında bunları konuşmak belki biraz haddimi aşmak olacak ama kendi kültürü içerisinde bir anlam ifade eder. Bizim şimdiye kadar yaptığımız şeylerden biri de bu. Onun için ben İbrahim Hocam'a da sık sık söyledim. Sakın biz batıda ya da başka bir yerde bizim hakkımızda yapılan dönemlendirmeleri kritik ederek vakit kaybetmeyelim. Onlar kendisi için en uygun olanı yaptılar. Problem bizim onlara eklemlenmemiz, evet. onların o işi yapması değil. Evet. Yani diyelim ki ben kendi alanımla alakalı bir makale okuduğum zaman şu tavırla hep karşılaşıyorum. Diyelim ki işte matematik tarihinde bir teori anlatıyorsa bir yabancı, ya bunu Yunan'a indirgemeye çalışıyor, Acaba Yunan'dan var mı yok mu, beceremiyorsa helalistik dönem, onu da beceremiyorsa Çin'e ve İnde gitmeye başladılar. <gülüyor> ya o Çin'le, İnd'le ne alakası var? <gülüyor> Çin'i de tabii gibi. tabii bu şekilde Aynen. yapıyorlar. Aynen. Yani Tahsin Hoca'nın kullandığı bir kendinde bir varlık olarak seni görmüyor. Gayet de doğal. Niye görsün ki? Hani Hegel'in yaptığı atıf senin hayatiyetin yok ki. Şu anda sen canlı değilsin ki adam senin geçmişini dikkate alsın ya da kendi geçmişinde de dikkate alsın. O açıdan biz işte geçenlerde bir yerde konferans verirken genç bir arkadaş kalktı dedi ki efendim Ernes ya dedim bırak şu Ernes adamın kemikleri çürüdü. Ben iddialarımı başkana eleştirerek ortaya koyamam artık. Bitti o. O benim o 19. yüzyılın sonu 20. yüzyıl başındaki karanlık dönemime, beka sorununu yaşadığım döneme aittir. Artık biz başkalarının bizim için yaptığı tanımların yanlışlıklarını tahsiye ederek, başkalarının bizim hakkımızda yazdığı hikayeleri düzelterek iş yapamayız. Biz kendi hikayemizi yazmak zorundayız. Buna kalkışmak zorundayız. Bu bir, eksik olabilir. Hatta vakaya mutabakata açısından sorun da olabilir. Olsun İbrahim Hoca... Bu şey, eseri edite ettiği ortaya çıktı. Kalkar başka bir meslektaşımız, başka bir çerçeve bunu geliştirerek, bunu kritikerek ortaya koyabilir. Yani biz kendi e, örgümüzü yapmak zorundayız. Batı, Doğu, Japon, Çin eleştirilerinden de artık samimetimle şunu söyleyeyim, inandığım bir şeyi dillendiriyorum. Batı dünyasında alanımla ilgili yapılan çalışmaların teknik önemini takdir ediyorum. Ama benim hayat görüşüm açısından hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Hı. Açık söyleyeyim. Ne tasavvufla ilgili çalışmaları, Hı. ne bilim tarihiyle ilgili, ne felsefeyle ilgili çalışmaları. Teknik olarak demiyorum bakın. Çünkü malzeme çalışmaları muazzam. Neşir imkanları var, var, neşirleri var. Hı. Oradaki teknik ayrıntıları ortaya çıkartmaları son derece takdire şahen. Meslektaşlarımız birlikte çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman anlama ilişkin ortaya koydukları çerçeveler beni ilgilendirmiyor. İşte kalkıyor bir tanesi. Yok efendim i̇bn Sina'nın yaptığı bilmem hangi Yunanlı düşünürün projesinin bir devamı. Bekle sen. Bu beni ilgilendirmiyor. Onu şöyle görüyorum ben. Bir batılı ya da bir doğulu bir Çinli bir Japon düşünür. Kendi kültür zafiyesinden baktığında İslam dünyasını nasıl görüyor? Çok ilginç. Aferin diyorum. Ama ben kendi dünyama kendim bakarım. Ama nasıl bu yüce geldik? Bu 19. yüzyılda olabilir miydi? Denediler. Cevdet Paşa bunu denedi. Onun takipçileri denediler ama çok zordu. Çünkü beka sorunumuz vardı. Ama biz şu anda hani hep sık tekrar ettiğim bir şey var. Biz geleceğe yöneldik artık. Geçmişimizle gelecekte karşılaşacağız. Artık hani Tansu Hocam dedi ya bize bir geçmiş icat ettiler. Biz artık o geçmişte yetinemeyiz. Biz bir gelecek icat edeceğiz ve o geleceğe uygun geçmişi de üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz? Kendi geçmişimizi yorumlayarak. Bu bir, bir tane olmayacak. Evet. pek çok düşünürün Türkiye'deki ya da İslam dünyasındaki pek çok düşünürün icat ettiği gelecek tasavvuruna uygun pek çok geçmiş inşası olacak ve bu çok çeşit teoriler önümüze koyacak diye düşünüyorum. O açıdan bu teşebbüsün ve ileride yapılacak teşebbüslerin şu ana kadar olanlarla o beka dönemindeki arayışlarla hesaplaşmaya fazla girmemesi lazım. Mesela örnek veriyorum ve bitiriyorum. Efendim Gazali sonrası İslam dünyası şöyle oldu, böyle oldu. Ya bu bir İngiliz projesidir ya. Yani bir Türk, bir Müslüman İngilizlerin ortaya koyduğu bir teoriye kendini nasıl eklemler? Nedir o? Gayet doğal. Siyasi olarak tasfiye ettikleri büyük bir gücü kültürel olarak da olumsuzlamaları gerekiyordu. Bunun için ne dediler? İslam medeniyeti çok harika bir medeniyetti. İnsanlığa büyük katkıları vardı. Türkler bu medeniyete geldiler, bu medeniyeti mahvettiler. Bunun da teorik arka planını, çerçevesini Gazali çizdi. Bu onlar için işlevseldi, büyük iş yaptılar. Takdir ediyorum İngilizler için bu çok anlamlıydı. Biz buna eklemlendik. Adamın bir suçu yok, adam işini yaptı. Biz buna eklemlendik ve kendimizi İngiliz siyaseti üzerinden tanımlamaya çalıştık. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Gazali'nin kendinden sonraki İslam düşüncesinde fazla bir yeri yok ya teorik büyük düşünce gelenlerinde de etkili Tabii şey ki aşıldı Karınla ya, kısarsın. aşıldı. Yani, yani Razi açtı, İbn Haldun açtı, bir sürü evet. insan açtı. Gazali yani. bir çığlıktı, bir şeye işaret etti. Bu işareti aldı insanlar ve onu kat be kat açtılar. Yani bütün üzerinde ciddi bir etkisi var ama parça da evet. yani Elbette canım var. Şüphesiz. Tabii. Yani demek istediğim biz artık e, kendi hikayemizi, kendi kahramanlarımızla, kendi zaman ve mekan kategorilerimizi kendi mimarisi neyse artık dikkate alarak yazmak zorundayız. Evet. Ben son bir şey evet, ekleyeyim evet. müsaade ederseniz. Şimdi, Şimdi bu dönemlendirme demek, birazdan Demek evet. evet dönemlendirme demek aslında. Bütünü görebilmek demek. Evet. Bu bir, bir birikim işi gerçekten de bir birikim Tam işi. düşünce atlasının mottosu hocam parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet. Evet. Yani çok güzel. Işte, ha yani bu zaten. Şimdi e, hakikaten de şöyle bakın diyelim bir acaba 20 yıl önce Böyle bir atlas hazırlanabilir miydi? Bence zor. 50 yıl önce mümkün değildi. Şimdi bu niye böyle bir atlas bugün hazırlanabiliyor? Çünkü Türkiye'deki mevcut birikim, özellikle İslam dünyasında da ayrıca ki mevcut birikim, bize artık İslam düşüncesi ve medeniyetinin o bütünlüğü hakkında bir tasavvur oluşturma imkanı tanıdı. Ve bu tasavvur da öyle fiktif bir şey, kurgu değil. Bir hakikat. Gerçekten de var olan şeyler var. O var olan şeylerle biz aslında onu keşfedip açığa çıkarma gibi bir şeye yöneliyoruz. Şimdi mesela çok basit bir, sor, bir örnek vereyim sadece. Şimdi diyelim elimizde bizim metinlerimiz var bir sürü. Şimdi bu metinler söz konusu olduğunda, yani hakikaten de İslam medeniyetinin belki ayrıcı bir hususiyeti ve yazı medeniyeti kitap medeniyeti evet, yani aynı zamanda kesinlikle. şimdi bunu e, dikkate aldığımız vakit şimdi bu kitaplarda şimdi öyle yazılar var ki şimdi yazılara bakıyorsunuz orada bir paragrafta bir şeyler anlatılıyor şimdi biz o bir paragrafta anlatılan şeyi den e, bakıp e, oradan e, veya bir kitabı e, okuduğumuzda bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların birebir hem tespitini hem çözümünü arıyoruz veya onun e, cevap olarak ortaya konulmasına sebep olan sorunun bugün olup olmadığına bakıyoruz. Olup olmadığına bakmaksızın biz oraya takılıyoruz ve orada kalıyoruz. Şimdi aslında bir metinle irtibat kurmanın yolu, yani onu keşfetmenin yolu onu inkişaf ettirmek. Ne manada? Orada küçücük olarak, basit bir yani bir paragraf olarak anlatılmış olan şeyin aslında bir kitap, büyük bir teorinin bir formül gibi ifade edilmiş olma ihtimali düşünerek onun o yönde bir inkişafını nasıl gerçekleştireceğimizi sağlamamız lazım. Yani onu evet. ona yönelmemiz lazım. Eğer biz ona yönelebilirsek şayet birdenbire karşımıza yani teori sıkıntısı çekiyoruz çekiyoruz yani bugün onu açıkça söyleyebiliriz. Teori sıkıntısı çekme değil, teori bolluğundan aslında bunalmamız lazım. O kadar o kadar çok şey var. Ama öyle muhtasar ve kısa ifadelerle ifade edilmiş ki bunlar, onu önce şey yapmak lazım. Açmak lazım, geliştirmek lazım ve diğer taraftan da bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlarla onun irtibatını kurmak Hocam lazım. biraz önce ben bu örneklerini buraya ilaç bir şey söyleyeyim kısaca. Bu yarım saatimiz kaldı, dönemlendirme evet, teklifine geçeceğiz. Şimdi... E, bir mesele hakkında bütüncül tasavvur ikincil bir düşünmeyle ortaya çıkıyor. Evet, yani meseleyle evet. karşılaştıktan sonra ikinci evet. bir imali fikri ortaya çıkıyor. İkinci imali fikre geçmediğimiz takdirde metinlerde olanları tekrar ediyoruz. Evet. Yani o nedenle aslına bakılırsa İbni Haldun'un anlattığı çerçevenin dışına kimse çıkamadı. Müsteşrikliği de sadece sonrasını tetkik etmedikleri için yok saydılar. Çok enteresan etmeyerek. yani. Etmeyerek. Tetkik etmediklerinden evet. etmeyerek <gülüyor> yani bu biraz gayri ahlaki de bir şey şimdi Tabii. doğrusu. Yani, yani onu incelemeyerek önemsiz göre yok saydılar. Klasik eserlerde eğer hazır tablo bulsaydı kullanacaktık zaten. Hazır tabloda bulamayınca yani öncekiler sonrakiler diye ayırdık ona göre yani çalışmalar ona göre idame ettirdi. Evet. Çünkü ikinci bir imale fikre ikinci bir yönelişe şeyimiz zorlandı. Bir muhasebe teşebbüsü evet. aynı yani. zamanda. Yani Hatta yani ben şöyle bir şey İslam anlatayım. Ee, İbrahim Hoca bu e, meseleyle yoğun olarak uğraştığı dönemde bize de belirli vazifeler verdi biz de onları yerine getirmeye çalıştık o sırada ben kendisine şunu söyledim biz özel öz eleştiri olarak ya biz de İslam medeniyetini bilmiyoruz ki bizim de bildiğimiz evet. ya yani bu malzemeden bahsetmiyorum. Evet. malzeme bitmez zaten de genel ölçekte biz de İslam medeniyetini büyük oranda e, orta İslam dünyası dediğimiz çerçevede bakarak biliyoruz hı hı. ve biraz da bunu Selçuklu Osmanlı Merkezli, yani Avrupa merkezli bakmak diyoruz ama hatırlasan evet, bunu tartışmıştık. Evet, evet. Biz de Osmanlı Selçuklu Osmanlı merkezli bakıyoruz. Mesela bir Malay dünyasını ben bu eseri buradaki yazıları bitirdikten evet. sonra keşfettik. Özellikle İstanbul bir Medeniyet Orta Üniversitesi'ndeki Afrika. Medeniyet okumalarında havzalar dersini yaparken Malay dünyası diye bugün 400 milyon olan bir dünyayı keşfettim. Oradaki insanlar, oradaki İslam Müslüman düşünürler. Sonra Çin, sonra Orta Afrika. Dolayısıyla biz de İslam medeniyetini büyük ölçekte diyorum malzeme düzeyinde değil. Biz de bilmiyoruz. Biz de oradaki ve bunu sadece yine arkeolojik anlamda değil, bugün hayatiyetini devam ettiren İslam medeniyeti olması bakımından bilmiyoruz. Acaba Türkiye'de kaçımız Malay dünyasındaki İslam düşüncesiyle irtibat kurabilecek donanıma sahibiz? Hiç ben değilim. Var olanları burada yok saymayalım ama belki vardır. Çin... Çin derken Uygur Türklerini kastetmiyorum yani Hanlı Müslümanları. Dolayısıyla bu da bizim zafımızdı. Bu İslam düşünce atlasının e, de çalışırken biz de bütüncül bir fikir eksikliğine sahip olduğumuzu fark ettik. Bizim bile bu bütüncül perspektifimiz gelişti açık açıkçası evet. eksikliklerimizi görerek. Evet. Muhtemelen bundan daha köklü bir eksikliğimiz daha ortaya çıkacak ilerledikçe. Şimdi bu yeni dönemde yani bu 20. yüzyılda sadece bizde değil aslında bizde büyük bir dil devrimi oldu ama şu veya bu şekilde milletler kendi dillerine de uyguladı. Bunun çok az istinası vardır. Ee, İslam dilleri artık kadim dillerle irtibatını Batı dilleri üzerinden kurmaya başladı. Bu çok acayip bir tehlike aslında. Yani hiçbir devrim bu kadar e, etkili olmamıştır normalde. Yani buna Türkiye'de dil devrimi oldu ama mesela Araplar da dillerine bunu yapmaya başladılar. Yani onlar da Orakdu'ya vardılar. Şimdi biz mesela eskiden Türkçe ile, Arapça ile, Farsça ile e, Hint, Çin, Yunan zaten İslam medeniyeti üzerine irtibat kurabiliyorduk. Çok enteresan. Ama şimdi bunlarla irtibat kurma onlarımız kalmadı. Bunun anlamı şu, İslam düşüncesinin kendi orijinal diliyle de irtibat kurduğumuzda bizatihi içerdiği düşünceyle tam irtibat kurmuş olamıyoruz. Yani bu ortalama bir insanın ayıklığından çok daha fazla ayıklık istiyor hocam. <gülüyor> Çok enteresan bir yani bir okuyucuya, bir araştırmacıya hakikaten düzattenin şey çiapan, düzattenin sınırlarını zorlayan yük yüklüyor. Çünkü metini çok yönlü okuyabilme becerisini, teorileri keşfetme becerisini istiyor. Fazla uzatmayayım İbrahimciğim. Tamam, Estağfurullah. Evet. Şimdi Şimdi çalışmak azaldan, gerekiyor yani öyle. bu böyle ezber olacak, gökyüzüne yağacak bir şey değil. Çalışarak olacak bu iki yani Gökyüzüne gelebilir. Öyle inanıyoruz abi. <gülüyor> Eyvallah. İki şeyi işaret edelim tabii. İslam düşünce tarihiyle ilgili dönemlendirme teklifimizi en azından e, özet bir biçimde paylaşalım. Kapsamlı bir biçimde tartışmak hali hazırda mümkün değil. Şimdi sen onu girişte zaten güzel bir şekilde özetledin. Eyvallah. Artı bütün sözün özü programı zannediyorum bu Şimdi dönemlendirme özet. Ben sizi bulmuşken yani e, dönem yazarları burada. Hı -hı. Yani biraz bu biraz dönemlendirme mantığı üzerine konuştuk. Bir dönemlendirme yaptık. Çok şey öğrendik işin doğrusu Aslında bu dönemlendirme. Aslında klasik dönemden başlıyor İbrahim Hocam. Tabi tabii. Bence teşekkür tedvin döneminden tasdif tertip dönemine geçişi... Vaktimiz hakikaten az hocam. Ya Yarın şu an bunları vardır. konuşmayacağız evet. hocam. Şu an genel kaç dönem var? Bunları bir söyleyelim. Söylemek zaten vakti bitirir. Yani klasik dönemi haftaya konuşacağız biz. Onu evet. şimdiden ilan edelim. Haftaya klasik dönemi konuşacağız. Sonra yenilenme dönemini, yenilenme döneminin ilave başlıklarını konuşacağız... Ben yeniden tekrar edeyim, e, izleyicilerimiz arkadaki e, grafikten de takip edebilirler. E, efendim, dört döneme esasen ayrılıyor bu teklif içerisinde İslam düşünce tarihi. E, yüzlerce sayfa, yaşan e, yazılarla derinlikli bu teklif temellendirilmeye çalışılıyor. Esasen e, miladi e, 7 ila 11. yüzyıl arasında klasik dönem adını veriyoruz. Klasik dönem kendi içerisinde iki evreye ayrılıyor. 7. ve 8. yüzyıllar e, teşekkül e, ve inşa dönemi. Buna tedvin dönemi diyebiliriz. İlimlerin tedvin edildiği Kayda e, dönem. Evet, e, 9. ve 11. yüzyıllar arası e, klasik dönemin ikinci evresini ifade ediyor. Buraya da tasnif bilimsel disiplinlerin... Ee, klasik metinler aracılığıyla e, konu, bölümsel sıra düzeni ve yöntem açısından teşekkül ettiği ve tevvip alt bablarının da oluştuğu dönem. iki evresi var. Teşekkül ve tasnif dönemi diyebiliriz. Klasik dönem sonrasında 12. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasına yenilenme dönemi adını veriyoruz. Yenilenme dönemi de kendi içerisinde iki evre ayrılıyor. 12 ile 14. yüzyıl arası yani 12, 13 ve 14. yüzyıllar ikinci klasiklerin ortaya çıktığı, ikinci klasik metinlerin ortaya çıktığı ve bilimsel disiplinlerin, nazari bilimsel disiplinlerin neredeyse tamamının konu, meseleler, yöntem, bölümsel sıra düzeni açısından büyük bir, ...değişime uğradığı tahkik bir evreyi ifade tahkik ediyor. Tahkik ve tahrir dönemi. Evet, buraya erken yenilenme dönemi diyoruz. 12 ile 14. yüzyıl arasına. Hocamın dediği deyimiyle tahkik ve tahrir dönemi... ...genel olarak dönemin yönelişini anlatacak olursak... ...yöntemlerin inkişafı evet. evresi diyebiliriz. Evet. 14. yüzyıl ertesinde 15 ve 16. yüzyıllar... ...geç yenilenme dönemini ifade ediyor... Geç yenilenme döneminin çok önemli bir hususiyeti var. Çok az çalışılmış bir dönem evet. üzerine. Ee, ve biz genelde burayı gazali sonrası bütün dönemle toparlayıp birleştirme e, eğilimindeyiz. 15 ve 16. yüzyıllar geç yenilenme dönemi ve temel e, ayırt edici vasfı yöntemsel bütünleşme şey. evresi. Burası üzerine biraz açıp konuşmamızı isteyeceğim. E, yenilenme dönemi bu evreler. 17. ve 18. yüzyıla geldiğimizde 3. evre ile karşılaşıyoruz. Muhasebe dönemi. Bu yüzyıllar hakikaten tarihsel anlamda İslam düşünce tarihi yazımında bir içe çöküşe uğramış bir mahiyete. Bir kara delik gibi neredeyse aslında. Çok az çalışma var. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılda klasik birikimi, klasik ve yenilenme döneminde oluşmuş bilimsel birikimi muhasebe etme yönünde teşebbüsler görüyoruz. 17. yüzyılda bu teşebbüsler kadimi kadime nispetle mevcudu yeniden ele alma, muhasebe etme çabasını ifade ediyor. 18. yüzyılda ise kadime yani İslam düşünce geleneğine değil, cedide yani Batı dünyasında ortaya çıkan yeni bilimsel teoriler, gelişmeler, sanayi devrimi sonrasında teşekkür eden kurumsal yapılara nispetle bir muhasebeyi ortaya çıkartıyor. 19. ve 20. yüzyıla bugün de içeriyecek şekilde geldiğimizde Arayışlar dönemiyle karşılaşıyoruz. Müslümanların, İslam dünyasının nazari planda karşı karşıya kaldığı kültürel, iktisadi, siyasi, ilmi meydan okumalar e, müvacehesinde meydan okumalarla nasıl hesaplaşılacağını, e, bu meydan okumaların üstesinden nasıl gelinebileceği yöndeki arayışları temsil ediyor bu dört dönem. Şimdi, e, bu dört dönemi ayrıntılı olarak konuşmamız mümkün değil. özü programının devam eden bölümleri boyunca bu böl dönemleri konuşacağız. Belki birkaç haftalık. Şimdi ben e, bu dönemlendirme dediğim gibi bize bir, çok şey öğretti. Benim mesela e, çok önem atfettiğim birinci şey şu yöntemsel bütünleşme evresiyle ilgili bizim yeni tanımlamamız. Bu benim Oraya geçmeden önce ben bir konu Bu bir. Ömer Hoca'dan biraz bunu dinleyelim, birlikte yorumlayalım. 20 dakikamız var. Buna göre şey yapalım. Sizden de Benim... hocam dinleyeceğimizi söyleyeyim şimdi. izleyicilere vaat edelim ki atlamayalım biz. <Gülüyor> muhasebe döneminde e, efendime söyleyeyim e, neler oldu sorusu çok büyük ehemmiyet evet. ifade ediyor. Mesela sizin yazınızda muhasebe döneminde özellikle 17. yüzyılda İstanbul Düşünce birikiminin muhasebe dönemi yazarlarınca Katip Çelebi işte Davudu Karsi Mehmet Emin Üsküdar'ı işte Darendevi gibi isimlerle tarihselleştirildiğini söylüyorsunuz. Evet. Bunu açmanızı isteyeceğim. Hocamdan da arayışlar döneminin birkaç vasfıyla ilgili değerlendirme yapmasını isteyeceğim. Ama oraya girmeden önce ben müsaadenizle evet. ufak bir şey söyleyeyim. Şimdi bu tür İslam medya ilişkin okumalarda, ister düşünce üzerinden olsun, ister başka çalışmalar ya da kavramlar üzerinde olsun bir şeye dikkat çektim. Bunu da bu çalışmaları yaparken fark evet, ettim. Hocam. Biz Darül İslam'ı nasıl yorumlamamız lazım? Şu Darül İslam haritasını bütüncül bir biçimde yansıtabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi genelde çağdaş çalışmalarda e, devletler ya politik organizasyon olarak görülür. Büyük politik ya da ekonomik organizasyonlar olarak görülür. Gerçekten bunların gerçeklikleri de var. Tarihte bazı yapılar ekonomik bir güç olarak başlar, devlete dönüşür. Diyelim ki Asurlar işte, ya da dönüşmez Fenikeliler gibi, Soğutlar gibi. Ya da politik bir organizasyon olarak kurulur, Persler gibi İskender İmparatorluğu gibi daha sonra ekonomiyi kontrol etmeye başlarlar. İslam ya da Darül İslam bir ekonomik birlik midir, bir politik birlik midir diye üzerine evet. düşündüm çünkü bu tür ele alışları da bu geride bulunan bilincinde olmadığımız kavramsal yapılar çok belirleyici oluyor. Ee, bence ikisi de değildir. İslam ya Darul İslam bir anlam değer dünyası ortaklığıdır. Bu çağdaş İslam siyaset düşüncesi açısından da çok önemli. Şu harita aslında bunu Bunu gösteriyor. gösteriyor. Hocam bu İbrahim. harita beni çok şey yaptı, etkiledi ya. Bu harita bir şey daha var. Yani bu kitapta en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi oydu. Yani biz hep konuşuyoruz bunu. Mavera Önnehir diyoruz, Harezm diyoruz, Horasan hocam, diyoruz. Hocam halbuki Cevdet Paşa'yı biz 1870'te söylediğim dinleseydik bu harita evet. düçar olmazdı. Çünkü Cevdet Paşa diyor ki, tarihsel tüm çalışmalarınızı harita işliğinde yapınız. Hocam bir bu harita ya ben çok meftun oldum işin doğrusu. Yani bu havzalar hepimizin elinde bulması gereken bir harita bu. Kesinlikle. Havzaları çok net gösteriyor. Sırf bu bu e, Atlas de, için çizildi bu biliyorsunuz. Evet Atlas için çizildi. Evet. Bir de hocam. İbrahim hoca ilk baskıyı yani bu şey örneğe gösterdiğinde böyle dikkatimizi çekmişti. O göstermişti. Selçuklu falan diye konuşup duruyoruz. Yani evet. Selçuklu öncesi ve sonrasının haritasını haritasını karşılaştırdık. Selçuklu öncesi paramparça bir paramparça İslam paramparça. dünyası. bütün halinde haritayı evet. yansıtabilir miyiz? Bütünlüklü bir yani İslam dünyası ortaya çıkıyor evet, yani evet. böyle toparlanmış parça halinde. Ben cümlemi müsaade ederseniz evet. hocam tamam mı? Yani bence biz tüm okumalarımızda Darül İslam'ın politik ya da ekonomik birlik olmadığını bir anlam değer dünyası olduğunu ve bu anlam değer dünyasının sanıldığının tersine oldukça yoğun ve yüksek oranda paylaşıldığını yani Malay dünyasındaki e, paylaşılma oranıyla Çin'deki ya da Orta Afrika'daki ya da Balkanlardakinin inanılmaz derecede birbirine entegre olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu son derece önemli. Belki ben sorumu sağmak açısından da bu muhasebe dönemi söyleyeyim. Ve bu entegrasyonun bak burada çok ciddi bir Transakside işte iddia dile getiriyorum. Bu entegrasyonun da mükemmel Tamamdır, formunu 8. yüzyılda bulduğunu görüyoruz. Yani Darül İslam'ın büyük ölçekli anlam değer entegrasyonunun Malay dünyası, Çin, Orta Asya, Balkanlar, Orta Afrika 18. yüzyılda tamamlandığını görüyoruz. Bu çok enteresan hiç çok ihmal ediliyor. Evet sömürge dönemi İslam dünyası çok sıkıntılı bir dönemde politik olarak belki ekonomik olarak ama ilginç bir şekilde İslam dünyası genişliyor ve bu klasik dönemdeki genişleme neticesinde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlıyor. Hemen Hocam. bir şey ekleyin müsaade ederseniz. Bu durum 19. ve 20. yüzyılda Müslümanlar siyasi hakimiyeti yitirmiş olmalarına rağmen devam ediyor. Müslümanlık yayılmaya, devam ediyor. yani bu anlam değer dünyası genişlemeye devam ediyor. Devam ediyor. Yani evet. politik coğrafya, ekonomik coğrafya yanında bir de ya anlam bu... değer coğrafyası diye bir tabir üretmemiz lazım. Evet. Ve bu anlam bu... değer coğrafyasının kategorilerini, değişkenlerini de çok farklı belirlememiz hocam, lazım. Hocam daha önceki programlarda evet, önce. hep evet. böyle örnekler verdik. Yani İslam dünyasının siyasi ve iktisadi sınırlarla Hocam bu konulara böyle zaman zaman girdik evet. fakat şimdi Fenari e, Fenari Zade Hasan Çelebi İstanbul'da bir kitap yazıyor. Haritayı gösterebilir miyiz? Evet. Evet. Hocam bu harita. Hocam bu size haritayı yani, alabilir miyiz? Şey, Haritaya da haritayı alalım şimdi. <gülüyor> şurada kitap yazıyor. neyi kaybettiğimizi çok daha rahat anlıyoruz hocam. Şurada yazıyor kitabı. İstanbul'un reddiyesi Siyalkut'ta yazılıyor. Buradan çok Siyalkut yukarıda şöyle. Siyalkut burada. burada. üzerinde. Var. Siyalkut'ta yazılıyor. Evet. Burada, Kaktan, burada metin yazılıyor, burada reddiye yazılıyor. Şimdi size gösterebilir evet. misiniz? Reklama yeni geldiniz hocam. Tamam. Son dönemde bu kitabı bastığında yani o bir Matbaa Amireli Şer Muvakıf basılırken Hamiş'in de Feneri'nin e, haşesiyle Feneri Zahidi Hasan Çahşesiyle Siyah Kuti'nin eleştirisi. Siyah -Kutin eleştirisi birlikte basılıyor. Şimdi şuradan Semerkant civarından ulema kalkıyor Mısır'a gidiyor. Mısır'a giden ulemanın yetiştiği yer de burası aynı zamanda. Yani onlar büyük bir hareketlilik. Yani bugün bu Batı'da gördüğümüz çeşitli programlarda ulema hareketliliği var ya. Yani öylesine yoğun da yani öylesine yoğun ki İslam dünyasında bu hani, seyahat haritaları var. Mesela şimdi web'den yani bir ne diyorlar bir tüyo vermiş olalım. Söz gelimi web'de kullanıcılar bunu şey yaptığında Gazali'ye tıkladığında harita üzerinde Gazali'nin nerelere seyahat ettiğini hareketli bir biçimde Görme imkanı yakalayacaklar hakikaten hocam bu harita bize e, bütünleşik ve bir anlam değer Efendim e, Fikri etrafında bir araya gelmiş bütüncül bir darül İslam Fikri veriyor bugün Avrupa Birliği Fikri esasında iktisadi ekonomik olmakla birlikte Esasen böyle bir anlam değer hocam, dünyasında. bizdeki İslam bir Birliği şey, fikri onunla evet. siyasi bizim 150 bir perspektife, önce, 150 yıl önce bunu sahip olduğumuz aynı ve aynı zamanda revize etmenin yolunu gösterecek. 150 bize. yıl önce sahip olduğumuz ve batılıların kötü diye eleştirdiği şeyleri 150 yıl sonra onlar iyi diye savunmaya başladılar. Evet. Çok enteresan bir şey. Evet. Yani şu anda bakın Batı'da en çok yazılan mesele ırkçılığın eleştirisidir. Etnik ırkçılığın eleştirisi kültürel ırkçılığa dönüştürmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü nüfus o kadar azaldı ki dışarıdan gelen nüfus onu içselleştirebilmek için işi kültürel ırkçılığa döktüler. Evet. Özellikle Şu e, evet. klasik dönem, yenilenme artık. dönemi arayışlar ve muhasebe döneminin snopsislerini de e, isterseniz video böyle taşıyalım. Birazdan onlar üzerine konuşmaya başlayacağız. E, bu snopsisler de bize o dönemleri bir bakışta görme yes. imkanı sağlayacak. E, e, Grafiksel özet diyelim şimdilik bunun için. Şamatik, grafik. grafik desteğiyle hazırlanmış özet. Burası için şimdilik o anlamı taşıyor. Evet. Evet, şimdi e, burada dediğim gibi bu dönemlendirme sadece mevcudu tasvir etme değil, anlayıp bizim için muhasebe etme yönünde oldukça önemli ipuçları barındırıyor. Bunlardan biri 15-16. yüzyılda bizim yeni, ilgili yeni okumamız. Hı hı. İkincisi 17. yüzyılda neler olup bittiğiyle ilgili yeni okumamız. 17-18. Şimdi e, 15 16 mesela bize hocam böyle 5-6 sene önce hep şöyle sorular gelirdi Osmanlı-Selçuklu düşüncesiyle ilgili panellerde. Hocam Molla Fenari, Davudu Kayseri ya da Taşköprüzade hem Sufi, hem efendim, mütekellim. E, mütekellim, kelamcı, hem, hem felse... mantıkçı, hem dilci, hem felsefeci nasıl oluyor bu? Biz bu karakteri sanki Gazali'den bugüne kadar bütün düşünürlerin temel özelliği gibi değerlendiriyorduk. Evet. Şimdi bu dönemlendirme esnasında yaptığımız okumalarla gördük ki, bu özellik 15. ve 16. yüzyılda düşünürlüğü özgü bir şey esasen. Zirve yapıyor. Yani Gazali söz gelimi veya Fahrettin Razi usulcü ve mütekellimdir. Filozof yani meşayi filozof değildir. Ekberi anlamda sufi değildir. Kendi yönteminin sahibi ve inkişaf ettiricisidir. İbni Arabi aynı şekilde, Sühre verdiği aynı şekilde. Bunlar çünkü yöntemleri inkişaf ettirip yeni ekol kuran adamlar. Ama 15. 16. yüzyılda bu yöntemlerin entegre edildiği, bütünleştirildiği bir evre görüyoruz. Burası da 17'de muhasebe ediliyor bu teşebbüs. Evet. evet. Şimdi bu yöntemsel bütünleşme, 15-16'yı bu anlamda mesela bizim yeni gördüğümüz, tespit ettiğimiz, efendim ad verdiğimiz bir şey bu. Ee, bizim de bugün çok dersler almamız gereken bir tarafı var geleceğe yönelik olarak esasında. Evet. Çünkü bu yöntemsel bütünleşme bir teşebbüstü. Başarılı oldu mu? 17 muhasebe etti bunu değerlendirmelerde bulundu. Evet. Yöntemsel bütünleşme evresini Ömer Hoca yazdı. Böyle birkaç cümleyle bir 10-15 dakikamız var. Sonra birkaç sorumuz daha var. Bu nedir? Hmm. Bu dönem sizin zihninizde Bunları hocam. Zaten tartışacaksınız tabii ilerki tartışacağız. Değil hani bir, ama e, özet biraz... verebiliriz. Şimdi evet. şöyle. Yani şu... bu dönemlendirme ne, evet. ne verdi evet. bize, evet. neler yani bu, gösterdi? Bu şuradan şöyle bir araştırma seyirinin neticesi ortaya çıktı yenilenme evet. dönemi sunup sizine evet. videoyla taşıyacağım. Şimdi Farid arkadaşlar. Razi ile birlikte aslında iki ve Farid Razi ve İbn Arabi ile birlikte yani bir yanda Farid Razi sure verdiği işte İbn Arabi gibi şahıslar var. Şimdi bunlarla birlikte önemli bir tartışma ortaya çıkıyor İslam dünyasında. En yoğun şekilde İbn Arabi ve Konevi'de şeyini gördüğümüz İbn Arabi Konevi, Kayseri gibi şahıslarda gördüğümüz bir taraftan da Kelam Felsefe yeni İslam Razi gibi şahıslarda gözüm bir tartışma. Yani temelde müşahede ve riyazet yöntemiyle e, istilal yönteminin imkanlarına ilişkin bir tartışma. Hatırlarsanız Sadettin Konevi'nin müraselatında, o Tusi ile yazışmalarında uzun uzun bu tartışmayı yapıyor. Eşyanın Sadettin hakikatini hangi yöntemle biliriz? Hangi yöntemle biliriz eşyanın hakikatini diye. Sonra Fatih'e tefsirinin başında bunu tekrar ediyor. Yine Farrazi Razi, Metali Bülaliye'nin girişte bu tartışmayı yapıyor. Ardından Nihayetülükulda, yani Vethalibül Aliye'den önce de nihayetülükulda, nihayetülükulda kelam geleneğinin e, sayıf ve güçlü yöntemleri ayrıştırmaya çalışıyor. Şimdi bu tavır, hocam 15. yüzyıla kadar devam etmiş aslında. Yani yöntemlerin gücü ve sınırlarını görme tavırı. Bana sorarsan mesela, 15. yüzyılda Ali Kuşçu da bunu tartışıyor. Evet, evet. Yani bunu 15, tartışmaya, evet tartışmaya devam ediyorlar evet, bunu. Evet. Tartışmaya Bitmez devam de ediyorlar. Işte, işte, ağırlıklı olma evet, özelliğini... Evet. Belki evet. Kaybedecek. Yani yöntemlerin gücü ve sınırlar nelerdir? Bize ne imkanlar sağlar? Birbirlerinin nispetle e, rüçhaniyetleri, üstünlükleri nelerdir? Yoğun bir şekilde bunu tartışmaya devam etmişler. Evet. Bu Seyit Şerif'te var bu tartışma, Taftazani'de var. Kimisi istilal yöntemi tarafında duruyor, kimisi müşahid tarafında duruyor. Şimdi 16. yüzyıla girince tartışma bir evre değiştirmiş. Taşköprü Zad'de çok net görünüyor bu. En, çok, en net onda gözüküyor. En net olanlardan bir tanesi o yani. Daha önce onu İmalarını taşıyan yazarlar var. Mesela zayıf bir iması Seyyid Şerif daha öncesinde. Yani. İran'da da, Monasa'da da. İlk, ilk örneği, yöntemsel bir tüm evet, evet. Devvani yöntemsel... mesela evet. sonraki Devvani yılda. Devvani biraz daha şey yani. Evet. Fakat Yövvaniye hocam Seyyid Şerif ve Devvani'de şey yok. Yani Taşköpürüzade'de gördüğümüz sistematik artık bir sistematik değil. bir teşebbüs değil. Sistematik bir teşebbüs ve nihai evet. bir forma ulaşmamış. Şimdi Taşköpürüzade bazı eserlerin mealimde keramcı çizgi takip ediyor. Yani bizim bildiğimiz razi çizgisi. Son sistemli e, kelam, metnin, kelam hali, metni. bu. Evet. Ondan sonra e, hacimli de metin. içinde ben 4-5 paragraf buldum o, o koca hacimli metin içerisinde. Zaman zaman farklı imalara girebilecek. Yani vahdeti vücutla işrak etkiliği iş O da metnin dibinde ama. Yani, dibinde yani ana konuda metnin. değil. Tabii sadece böyle ara evet, açıklamalar doğru, var. Doğru. Şimdi sadece bunun dışında ama. Risaleleri, külliyat Risaleler risalesi var. mesela. Risalelerinde vahdeti vücudu savunuyor ama hangi risalesinde 5 evet. Tümer risalesinde evet. yani Sadece. soğuk cins ne tür evet. falan yani hasta evet. anlattığı konu. külliler risalesinde bit... mantık bekliyoruz evet. vahdeti, vahdet-i vücuda, vücuda hazar atmışa gidiyor. Ayrıca bunun dışında başka Risale'lerinde de var vahdet-i vücut. Şimdi ben az yani şöyle düşünüyordum acaba yani şunu denedim önce yöntem olarak kronolojik okuma mümkün mü? Yani Taş köprü zade önce... Düşüncesinde bir gelişme mi oldu? bir gelişme mi oldu? oldu? Kronolojik okuma yaptım. Kronolojik okuma tutmadı. Sebebi şu. Meali bir yazdığı yaş tespit ediyoruz. Rahat edip vücut risalelerinin bir kısmını gençliğinde yazmış. Fakat tamamında diyor ki ben bunu gençliğimde yazdım bir tarafa bıraktım. Sonra ihtiyar zaman da tekrar gündeme getirdim diyor. Yani bir fikir değişimini takip edemiyorsun. Adam öyle anlaşılıyor ki başından sonra yani orta yaşında da, ileri yaşlarında da vahideti vücudu e, anlatıyor. Bu metinleri karşılaştırınca tablo aydınlandı. Yani metinde başka bir okuma ortaya çıktı, tablo aydınlandı. Şimdi şöyle bir neticeye varmışlar. Taşköp Zade gibi düşünen başka bir müellifler de var. Yöntemlerin sınırlarına ilişkin bir kaneye varmışlar. Gücü evet. ve sınırlarına yani. ilişkin. Evet. Gücü ve sınırlarına ilişkin tartışmalar başlamış Razide. Yani Gazali'ye kadar uzanan, Cüveyni'ye kadar uzanan Kerem Gelinli'nde bir tartışma başlamış. 15. yüzyılda 13. 14. 15. yüzyılda iyice yoğunlaşmış ve 16. yüzyılda şöyle bir kaneye varmışlar. Diyor ki bunun içinde farklı tercihli olanlar var yalnız. Taşköprüzade örneğinde diyor ki Taşköprüzade hakikate ulaşma konusunda en üst yöntem imkanları en geniş olan yöntem başka bir tabirle insana bulut fedilen imkanları en mükemmel şekilde inkişaf ettiren yöntem riyazet yöntemidir. Yani, yani müşahede tasavvufi, yöntem tasavvufi yöntemdir. Yöntem. Evet. Bu manada en üst yöntemle elde edilecek bilgi de tasavvufta ortaya konulan bilgidir. Tasavvuf derken münhasıran vahdeti vücutçu bir çizgiye sahip. Yani evet. İbn-i Arabi'ci, Korevi'ci bir çizgiye sahip. Nazaritası Evet, nazaritası. Evet. Oradadır. Kelamın yöntemiyle, istilal yöntemiyle ulaşılabilecek nihai nokta ilkelerini değiştirdiğimiz zaman ya kelam ya da felsefe oluyor. Ya eşa, yani o razide gördüğümüz kelam. Ya da meşayi felsefe oluyor. Hatta razi bunların tek ikisini de ifade şekilde alabiliriz. Müşade yöntemin verileri bu. Her bir eserde o nedenle yöntemin verisi neyse onu ortaya koymaya amaçlıyor. Mesela kelam kitabında otur vatid vücudu anlatmıyor. İmalarda bulunuyor ama anlatmıyor. Sebebi şu. Yöntem daha ilerisine elverişli değil. Fakat daha ilerisi olmadığı anlamına gelmiyor. Bu durumda Taşköpürzade'nin zihninde Müşahede yönteminin parçası haline gelmiş. Yani müşahede yönteminin parçası derken onu oluşturucu bir unsur değil. Daha alt bir yönteme haline yani. gelmiş evet. istidlal yöntemi. Böylece yöntemlerin verilerini birleştiren, yöntemleri bütünleştiren ve ulaştığımız neticeleri daha üst bir çerçevede ifade edebilecek bir kanaate ulaşmış. Yani yöntemlerin gücüne ilişkin arayış, Yöntemlerin sınırlarına ilişkin bütüncül bir tasavvura bırakmış yerini 16. yüzyılda. He. Şimdi Ama ben bağlayıp da, hocam size Orada taşıyı. şöyle bir şey de var. Yani tek bir yöntemin kendi hmm. ontolojik alanında, varlık alanındaki değerini reddetmiyor. Yo, reddetmiyor reddetmiyor zaten. Ha. Bütünleşik ha. o demek zaten. Yani ee, yöntemin değerini reddetmeden bütünleşik. Tasavvuf bütünleşme. yöntem metafizik düzeyde en üst kuşatıcı yöntem olarak. Görülüyor. Yoksa matematik yani. yaparken matematik yöntemin değerini, fizik yaparken, fizik astronomi yaparken, astronomi kendi ontolojik sınırları içerisinde son derece de, çünkü tasavvufla matematik etmez. yöntem bütünleşmesi, bilimlerin ontolojisini reddeden bütünleşme değil. Değil. Ha, değil. Yani yanlış anlaşılabilir. Değil, varlık o. alanlarını ve varlık alanlarına uygun araştırma tarzlarını reddetmiyor. Evet. Ee, ka ka karmaşaya neden olacak bir biçimde e efendim karıştıran bir, bir şey biz değil. biz tartışmayı evet. nerede takip ediyorduk? Şurada. Yani bu varlık alanları var olsa devam et kabul etsek bile nihayet halde bir yerde gelip çatışma ortaya çıkıyor. Tabii, tabii. Evet. Yani evet. o kelam ve felsefe geleneğinde yahut kelam tasavvuf felsefe geleneğinde olduğu gibi aynı konu üzerine aynı cihetten iki ayrı söz söyleniyor. Evet. İşte orada yöntem bütünleşmesi şimdi, anlamına geliyor. E, şimdi bu tespit bize yani bu dönemlendirme esnasında dönemi anlama etrafında yöntemsel bütünleşmeyi bir karakteristik olarak belirleyip Taşköprüzade'yi bu gözlükle okumak Bizim ne yapıyor dediğimiz değil, bir çerçeveye oturtma imkanı tanıdı. Ama aynı zamanda şimdi bu, üzerine çokça konuşacağız da bunu çok kritik bir tespit evet. bu. Yani bu şu tespit, nazar yönteminin yani felsefi anlamda mantıksal yöntemin zayıflıklarını keşfetmek fakat yeni bir mantıksal yöntem icat etmek yerine müşahede ve mükaşefe yani tasavvufi yöntemin imkanlarına dönmek. Bu, bu anlama geliyor. Bunda çok, çok mesele var. Tabii yani. Bu, e, bu Taşköpizade'de tabii böyle. E, yani Fenari'de de böyle, Taşköpizade'de de böyle. Efendim yer yer Seyir Şerif Cürcan'de de böyle. Biraz devamında Ankara Vİ'de de öyle olacak. Sadra'ya da yansıyor 17. yüzyılın evet, ilk yarısında. Evet. Şimdi Ama öyleleri var dönelim. ki bu yöntemlerin tamamen e, başarısız olup terk edilmesini Şimdi e, sonraki dönem açısından 17-18'e geldiğimizde bugün bizim söylediğimizi... Fark eden isimlere görüyoruz muhasebe döneminde. Kadime nispetle muhasebe, cedide muhasebe, nispetle muhasebe dediğimiz. Siz şöyle bir şey dediniz muhasebe dönemi yazısında. Muhasebe döneminde öyle isimler var ki İslam düşünce tarihini tarihselleştirip olağan sürekliliğin dışına çıkarak olağan süreklilik evet. nedir? köprü Zade Cürcani üzerinden söylüyor. Cürcani Razi üzerinden evet. söylüyor. Evet. Ama bu birden İbni Sina'ya gidiyor. Birden Aristoteles'e gidiyor, Kututdin Razi'ye geçiyor, Razi geçiyor. Evet, Gelenbevi falan. Neler oluyor Hatta, bu tarihselleştirmek ne demek? Beş dakikamız var, birkaç dakika şimdi, hocam. çok basit bir gelip. örnek vereyim. Yani Burada felse... da arkadaşlardan rica edeyim, muhasebe dönemi sunapsesini yani yansıtabilir miyiz? Yani felsefeye, filme girmeden, tek mesela dini bir konuyu ele aldıklarını düşünelim. Evet. Mesela bir Hanefi ise bir hukukçu, bir fakir, Hanefi fıkhının imkanları içerisinde, uzay içerisinde kalır değil mi? Evet. Büyük oranda. Ama 18. yüzyılda mesela bir Hanefi fakir tüm mezhepleri tarihsel bir entite olarak kabul edip sorunu merkeze alıp hangisi işe yararsa onu kullanmaya başlıyor. Benim dediğim bu. Bu bir iki bir de İbrahim Gürgani'nin Ekberi'yi geleneği yaptı Davudu karşılarım falan Tabii, da. Ayrıntıya girersek. Şimdi ayrıntı şöyle diyorlar ki tarih dediğimiz hadise bir mekan bir de zaman kategorisine sahiptir. Dolayısıyla tüm düşünce bu iki kategori içerisinde değerlendirilebilir. Biz herhangi bir düşünceyi mekan ve zamanından çıkartıp soyut bir uzayda, vektör olan, olan olmayan bir uzayda okuyamayız. Hangi ister fıkhi, ister kelami, ister felsefi bir düşünce olsun zaman mekan kategorisiyle mukayyettir. Bugün içinde yaşadığımız zaman ve mekan kategorileri diğerlerinden farklı olduğu için hangi dönemde ve hangi zamanda üretilmiş olursa olsun hangi mekanda üretilmiş olursa olsun tüm düşünce tecrübeleri bizim için eşittir. Bu tasavvıfta da yapılıyor. Mesela tek bir kişi Beş tane aynı tarikata girebiliyor. Hiçbirinde üstünlük ya da altı üst ilişki kurmadı. Evet. Ve bunu matematikte de yapıyorlar, bunu felsefede yapıyorlar. Ve o kadar ki Aristoteles i̇bn Sina'yı bile aynı muameleye tabi tutabiliyorlar. Çünkü bizim mesailimiz var, yeni sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu sorunlar için tarihi tecrübü istihdam edeceğiz. Ama bu istihdam esnasında herhangi birine öncelik değil, sorunun kendisine öncelik vereceğiz. Eyvallah. Ee, bu tespit yeni bir tespit bizim açısından on, bizim açımızdan on 17 Bununla ilgili 18. son derece ciddi, ciddi örnekler verilebilir. Bu evet. bunları etrafında konuşacağız. Ben iki tane örnek vereyim. İnsan evet. Bey'in söylediği şeylere birisi Şahveliyullah ah. diğeri ben ona isim şimdi, vermedim. Şimdi evet. evet. evet. Aynı şey hocam evet. Sinkili Malay dünyasında verebilirsin. Evet. Luziyi Çin evet. dünyasında verebilirsin. Senuseyi ya da evet. Osman evet. Bifudeyi Afrika'da verebilirsin. Evet. Evet. Ve İstanbul'da bir sürü zaten var. Evet şimdi evet. E, bunlar tabii e, muhasebe dönemi ve yenilenme dönemiyle ilgili bu değerlendirmeler başından beri konuşuyoruz. Dönemlendirme bizim için bir gelecek gelecek projeksiyonu e, sunar. Bugün bizim hem İslam düşünce geleneğiyle nasıl irtibata geçe geçe geçebileceğimizi hem de gerçekten muhasebe edilmiş, değerlendirilmiş, teşebbüslerde bulunulmuş yöntemsel e, revizyonlarla nasıl başa çıkacağımızı ve yeniden bu teşebbüsleri nasıl gerçekleştirebileceğimiz yönde imkanlar sunuyor. Bir cümle söyleyeyim. Sakın Tahsin bunu Tahsin Hoca'ya sorma. 3 dakikadan i̇ki hocam. 2 dakikamız <gülüyor> var. E, şunu söyleyeyim. Bir dakika diyorlar hocam. E, bizi 2 dakika tartabilir. Evet, Hocama hocam zaman dakika. bir aforizma söyleyeyim. <gülüyor> şimdi bu konuştuklarımızın özeti şu. Nazar yönteminin zaafını keşfettiler. Fakat şimdi tespit ediyoruz. Diyelim tümden gelimden tüme varma geçelim demediler. Müşahedeye geçtiler. Yani bütünleştirme anlamında. Ama 17'de denildi ki bunu bütünleştirdik. Ekberi geleneğin vahdeti vücudun imkanını felsefi düşüncenin verdiği imkanlar kadar genişlettik. Ama bir duralım. İşte Gürani, Şahvelullah, Dihlevi ve diğerleri. Ama, ama 18. yılı 2. hızı dediler. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Artık, 17'de mesela 18. bunu dediler. 18. yılı Kadime hası. nispetle muhasebe. Evet. Geriye zühde dönüştürdüler. Nazari e, Geleneği takip edenler de yeniden nazarın sınırlarını belirginleştirip oraya döndüler. Bu bir bu muhasebeydi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Arayışlar dönemine gelecek olursak o, o, o ay, aforizmayı dinle, sizden evet. bekliyoruz. Çok e, kısa evet. söyleyeyim. Bir defa perspektif olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl İslam düşüncesiyle alakalı e, yapılanların neredeyse tamamı Batı dünyasının tesir tarihinin e, örneği olarak Maalesef. ele alınması. E, halbuki Batı'nın bir tesir tarihi olarak değil, varlığı sürdürme gayreti olarak dikkat almamız lazım. Mevcut olan bir şey var. Medeniyet bir toplum. Bu toplum, bu medeniyet, bu düşünce kendi varlığını sürdürmek Güzel. için teşebbüslerde bulunuyor. Evet. O kadar. Şimdi biz bunu Çok varlık önemli. cihetine dikkat alacak olursak şayet, Birçok şey çok kolay anlaşılır. Namık Kemal'i çok kolay anlarız. Yani Namık Kemal'ı anlamak için illa işte onun Russoy'la vesaire irtibatına bakmak zorunda değiliz. Sadece şunu düşünebiliriz. Rusoyu nasıl kullandı? Kullanırken ona o imkanı sağlayan evet. İslam medeniyetindeki kültür birikimi neydi? Bunun en güzel örneklerinden birisi de son olarak mesela filozof Rıza Tevfik. Ziya Gökalp bile hocam. Ziya şey Gökab, hocam. Kesinlikle. Tabii. Şimdi filozof Rıza Tevfik'e bakın. Ne kadar o kadar çok inanılmaz böyle e, göze batacak kadar Fransızca Te, kelime kullanıyor. Fakat hiçbirisini Fransız düşüncesini aktarmak için kullanmıyor. Hiçbirisini. E Gökalbin de Dürkan Sözsezi yapmak değil evet, Tamamını klasik birikimi anlatırken Fransızca kelimeler kullanarak yapıyor. Hepsi o kadar. Yani okuyun, onu göreceksiniz. Bu, bunu fark ettiğiniz vakit aslında o varlık iradesinin ve varoluş gayretinin e, son iki asırda ne kadar güçlü olduğunu e, görüyorsunuz. Yani bu tabii çok esaslı evet. bir şey. Bu noktayı fark ettiğimiz vakit o arayışlar dönemini de aslında... Yani arayışlar kolaydır. dönemi başka bir şey aramak değil, kendilerini aramaktır. Evet. Evet. Eyvallah. Çok çok Varlığı teşekkür devam ediyorum. ettirmenin yollarını Çabası, evet. arıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Hocam, Tahsin Hocam, sağ Tekrar olun, Tekrar başarılı olun. bir program diliyoruz. Ee, evet, devam eden bölümlerde bu İslam düşünce tarihini bu perspektif ışığında farklı cihetleriyle ele alacağız. Hocalarımızı da farklı vesilelerle yeniden misafir edeceğiz programa. E, izleyicilerimizden bazı e, istekler geliyor buradaki grafikler haritalar vesaire paylaşılabilir mi diye e, Ekim ayının sonunda İslam düşünce atlası neşredildiğinde ve web sitesi açıldığında tümü e, doğrudan indirilebilir paylaşılabilir An kullanılabilir e, hale gelecek e, Efendim e, doğrudan e, bir şekilde e, Efendim sözün özü programının e, sonuna geldik bugün aynı zamanda malumunuz olduğu üzere hicri yılbaşı Aslında dönemlendirme konuşmasının bizim dünya tarihine Efendime söyleyeyim kendi tarihimize ilişkin perspektifimizi e, oradan yola çıkarak konuşmamız gereken Hicri yılbına busa geldi olması e, <gülüyor> güzel bir tevafuk, güzel bir tevafuk. Evet. bu e, mevzuyu da aslında dönemlendirme bahsi etrafına e, dahil ederek müzekere edebiliriz bu vesileyle hem Muharrem ayınızı hem de Hicri yıl başınızın e, efendim e, tebrik ediyorum e, Muhasebelere vesile olur bizim için e, bu yeni yıl e, inşallah bir başka bölümde yeniden buluşabilmek dileğiyle hoşçakalın efendim geceniz aferin olsun.